Elhamdulillah, lillahi bihadlanâ bihadâ ve ma'kullâ mehtelilâ lillâh hibâ Allah. Ve ma'te râhît'u a'keselelâ illâ billâh. Nukaddaa et rasulü rabbina bihad, sallu alâ rasulina muhannet, Allah'a salli. Sallu alâ tabi'luluna Elhamdülillah senin olan annemin Allah la yasturu Vale cana fin alhamdülillah rabbil masihullah hamdik. Hazretimizemiz Peygamberimiz Nabi Ladinu adaya, Defaat etmesiyle Allahü Vülellal ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala Kendisine misret ettiği, rezafe ettiği, değer verdiği ve kendisine salavat şerife okunma emrinin Ahzab Suresi'nin Suresi Ağa-i kendisinde nasil olduğu mübarek Şaban-ı Şerif allah Teala hayırlarına bereketlerine nail eylesin. Amin. Buyurun dua edelim. Allahümme, darib sena, fi'i hakebe ve şaban, ve benlikini arama Amin. Salavat felife, Allah savi ane Amin. Bu mübarek ay, çok kıymetli ay. İnsanların tahret ettiği ay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorulan Ramazan Şerif'ten sonra en çok orucu Şaban Şerif'te tutuyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti ne ola? İsamelin Zekrûbiyullah Teala anına rivayet Ne buyurdu? "La teceeru <gülüyor> ya fudi maz'u anu beyne Recep Ramazan." Bu ayda insanlar geçecek düşer. gece bir şeylik girdiği zaman bir 3 aydan girdi, Haramay girdi falan. Belki Haramay'da bile kalmadı ama Eceviseri de Allah'tan biliyorlar. Eceviseri girdi diye harekete geçerler. Serhatahat gecesi, 15. gecesi, çok büyük gece onu pek bilmezler ama miracı biliyorlar işte. Mirac gezi falan. Sonra Ramazan içerik geliyor. Bu arada Şaban Sahabana'yı geldiği zaman insanlar karslete düşerler. Öbür için insanlarımız güçlerini, kuvvetlerini, ibadete şevklerini ve uzun sürdüremez. Bir kandil, iki kandil bir hafta, iki hafta köşek olur. Ondan sonra yine bir gerçeklik olur. Sonra o zaman senin girince tekrar biri kuvvet olur. Ondan sonra, bir hafta sonra yine camiler, canabilen azalmaya başlar. Ondan sonra sonuna doğru gider, kadir genize ödü bir hareket falan. Sürdüremiyorlar. Yani ibadet şeyini, arzusunu, hevesini ve gücünü maalesef sürdüremezler. Hemen gaflete düşerler. Eğer Allah gibi deyin ya, Allah'ın dostları gibi devamlı huzur üzere deyin ya, dünya telaşları var, mesleleri var, yorgunluk hastalıklar, Şimdi de yaz da geldi bu kaç senedir. Birkaç senede böyle yaz da gidiyor. da olması ağırlık veriyor. Oruçlara zorluk veriyor. Geceler kısa falan. İnsan onun için Şaban ayı kafret ayıdır. Yedir-i şerifte de arada dolu. Ramazan şerifte de olur. Arada Şaban şerif kalır. İnsanlar da Şaban ayında bir yatar. Onun için halbuki yolcu Arun Turpumuz İlahan Rabbimiz, alemlerin Rabbine amellerimizin arz edildiği ay, bir senelik mamadımız orucumuz, hatımız cekaptımız, hayrımız hasenatımız ve sahne alemlerimizin tümünün Allahımıza gösterildiği ay, Şaban aydır. Ferhun Bey o Ben hep onu tutuyorum Warm... ki Şaban ayında. Allah'ıma amelim gösterilirken oruç ağzına olayım. Rabbim de başlı amellerime bakarken eğer reddolunacak bir durum gelse de ya kurum benim rızam için oruç tutuyor, ağzımı bağlamış, aksızım gülüyor. Şimdi onun diğer amellerini nasıl etkileyim? Ver de, farz-ı kereme der amellerimi kabul eder diye istiyorum. Bize formül öğretiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'in amellerinden hiç reddolmayacak amel olur mu? Mevlaya yedişmeyen yani işi olur mu? Ama bizim çok olur. Onun gün bize diyor ki, buyuruyor ki, Talim buyuruyor ki, siz bir sene bu kadar amel ediyorsunuz, Şaban ayında orucuya çok devam edin. Çünkü amellerimiz Mevlâ'ya gösterilirken oruçta olalım. Ve de amelleri Mevlâ'ya ne zaman arz ediliyor? Bazı rıfatlara göre, Pazar tesisi perşembe Bundan dolayı yine Osmanlılarla arsalar, bayrak ee, pazar tesisi perşembe ne yapardı? Oruçluda. Çok kuvvetli Her pazar tesisi oruç tutmasının hikmetine de vurgu yaparken bir hadisleri bilmeye pazar için yanayım vurguladırdı. Doğduğum gündür varlık nimetine şükür için oruç tutuyorum. Her Pazartesi. Şimdi Pazartesi günü doğdu. Tabii burada acaba bizim de doğum günlerimizde hastane her gününü bırak, senede bir gün o güne denk geliyor, hüzni hesap muhtederdir ama miladi, siz de miladi gitmişsiniz gidiyorsunuz. Neyse Allah hüzni hesaba döndürsün sizi inşallah. Amin. O gün demek ki tutulsa şükür için giden olur. Şimdi doğduğun gündür buyuruyor. Ama o her hafta istiyordu Pazartesi. Sen hangi gün doğdun? Ben doğmuşum Cuma kesi. Annem evlatına gel Allah rahmet versin, kabulünü olsun. Tabii izin bilir. Ben onu hatırlıyor muyum? <Gülüyor> Cuma kesi. Ecehanım tamam her Cuma kesi için Efendimiz Hazretleri ne yaptı? Her doğduğu her gün her hafta. Siz de bari doğdunuz senede bir gün olduğuna denkeleni tutun. Mesela ben doğduğum gün e, yani Şamvalin gündeşi. Normal hesap. 27 Şubat 1965 nereye denk geliyor? Efendim 1385, 25 şevvaler denk geliyor. E siz de bu itibarla kendi şeyinizi internetten çıkarabiliyorsunuz. Orada birkaç hesaplar var, onu deneyin kıyas yapın. Hangi sene doğduğunuz için? 70. Hangi, altyaz, hangi, hangi, hangi? Vurun onun interneti hesabı, ne çıkart? Bir giri hesapla, Efendim hangi ay, hangi gün doğduğunu çıkar. Günümüzde, biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, günümüzde meydana gelir, belli olur. O zaman ya her hafta, o günü tutsanız, ya o zaman bize iş çıkarma. Tamam iş çıkarttın sana, Peygamberimizin doğumuna günü rahmet oldu, onun doğduğu günü tutalım o zaman. İş çıkan bir O zaman ne yapalım? E sene de bir gün bari. O doğduğun güne denk gelen günü tut mesela, senede bir kere. Ama belki olabilir mesela. Anca, ona buna mesaj. E benim doğum gününü unuttum. Karısı doğum gününü unutursa karıya hakaretler falan. Doğum gün sonra kocası unutursa kadın zaten etken koma. Ondan sonra birbirlerine ilçişenler, şeyler ne doğum günü. Doğduğumda ne oldun emmek ede sanki? Doğduğumda mesairimi gördüm. Nasıl bakılmazsan doğduğu alemlere nur doğdu. Düşün, onun doğum günü ödüğünüz için kutlu olsun. Ve onun doğum günlerinde, oruç dolu on. Yani Pazartesi. Ama kendi doğum günlerinizde Allah'a şükür için kusranız, uygundur bana geliyor. Bilmiyorum, kendi konuşuyorum burada ama biraz sesli bu a***** <gülüyor> bu Duyan, duyan. Pazartesi doğum günü buyuruyor. Tadak Perşembe içinde anneler Allah'a Perşembe günü ediyor. Her hafta Perşembe günü, bu haftalık arzı. Halkalı varlıklar. Yıllık arz Şaban ayında Ve Allah'u alem ki beraat dinindedir. Yıllık arz. Yani 15. gün, gecesi mübarek kandil diye hıya ediyoruz. Gün gizli 15. gün zaten o gün merkez orusu oluyor. Ol, olması çok kuvvetli sünnet. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi buyuruyor, No rabu le amaliyo ve istemiyorum, kardeş. bu hapisinin geçirilmesi geçer. Her pazar peşinde, perşembe ameller Rabbimize arz ediliyor. Mevla bir ameli yaparken görüyor mu? Yapmadan evvel yetişimizi biliyor mu? E, biliyor ama yine de Allah'ın nesi var? Adetleri var, sinnekleri var, isimleri var. Sistem diyensiz ona, sistemleri var. Mevla meleklerle bu işleri kayıt yapmış ve sistem görmüş. Diyorlar ki bu tarafa bakmıyorsun, değil mi? Bakalım bakalım ona. Ondan sonra, birimiz asıldığımız kuvvetli arar oradan. Şeye göre, elektrik meselesi. Elektrik olursa, beni oynar derler. Elektrik. Şimdi efendim, perşembe gün, fazal tepkiler, mevla-i ameller gösteriliyor. Mevla bununla müne amel Biliyor. ama çekmiş, rapor. Melekere'ye şahit tutacak. Buyuruyor ki ben her karşımda oruçlu olmayı severim. Niye? Ruhut da yurda ameli veriyor sahip. Allah'ıma amelim gösterilirken oruçlu olayım Allah'ım acısın, orucuma bağışlasın, Diğer amellerimi de kabul kabulliyorsun. Bundan dolayıdır ki Şaban ayında çok vaziyetler var. Orucumda çok vaziyetler var. Nefru evdâhe gündüz olmayacağı bağım, müslümanım ama bağım. Şaban ayında oruç tutup bedenlerinizi arındırın. Ve kemizleyin, Ramazan orucuna kendinizi hazırlayın. Ve ve ma'ami'ne abd'im, sana râdâ yâl-kâvû cêl-hûvâle e Bana yarın naselde kavuşmak isteyen, kavuş-u köşelde benle buluşmak isteyen, üç gün olsun, benim alımda oruç kutsun. İç gün olsun. Bu cile, nahul, onüç, ondört, on beş olsun. Yani dönümüzdeki e, bu değil, dönümüzdeki değil. Ondan sonraki, efendim, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cuma 15. gün, bu dönümüzdeki gün önceki ondan sonra bak. Yani Şaban ayının 13, 14, 15. 15. gece, Perşembe Cuma, Bağveren gece, bir gün mesleceni o gecik sohbeti takip edin internetlerden, radyolardan, her yerlerden ulaşmışsınız, çok bu çastıklattık, konuşuluyor, şimdi onlara anlatamam. Evet. Ve ilk İsa'dan evvel bana salavat seyirciyi unutmayın, Allah'ıma salli ala seyyidina Muhammed bin Ali Aleyhi Sallam'ı sallim, bu mübarek ayda, evet, bir daha seneye kadar yine Asya Rabbi Allah'a hâd-i hâd-i hâd-i hâd اِنَّ اللّٰهِ اَبْتُمُوا بِعَلَا قُلْ مُنْ يَبْتُمُوا ''Meni nefetim geçsene.'' فَاَحُدُّ اَنْ يَجْيَنْ يَجْيَلِي وَاَنَ اَصْعَيْا Acayil işte. Allah Teala bir sene öleceklerin ecelini Saban ayında yazıyor. Yazıyor derken ecelde yazılmış mı? Ecelde merhaba biliyor mu? Biliyor. Azrail Aleyhisselam biliyor mu? Biliyor. Ancak ne zaman biliyor? Meraat gecesinden, meraat gecesinden, dostluk teslimatından sorabiliyor. O zaman, geçen sene meraattan, bu sene kadar kimler öldü, gördük. Daha da kimler ölecek onun 12 gün var, göreceğiz. Bir gün kalabiliyor, ölüyor. Çünkü geçen sene meraattan yazılmış. Bundan dolayıdır ki, ben Şaban ayında oruçlu olmayı istemiyorum için, Ece'nin geldiğinde oruçlu olayım istiyorum. Ece'nin geldiğinde ne demek? Efendimiz Sayyid-i Hakk'a hangi ayda vefat etti? Doğdu o ece vefat etti. Hangi ayda doğdu? Rabbi'ün Evelen'e doğdu, Rabbi'ün Evelen'e doğdu haketti. Buradan maksadı nedir? Ecel'in kaderi, yazısı geldiğinde oruçta olmayı istiyorum. Çünkü Allah bana iman selametiyle seni kapamayı yatsın Hazreti Kerem'i. Herinize yatsın Hazreti Kerem'i. O zaman ne yapalım? Oruç günlara yarıyor. Yani Ecel'in geldiğinde oruçta olayım. Buradaki maksat nedir? Şaban ayında kader dosyası, bir sene itibariyle teslim ediyoruz. Kime? ecel Ne zaman? Hangi gece varak tepesi. Peki hocadan değil. Tece oruç var mı? He? Tece oruç yok. E bu Ecel'in ileriye teşkilatı Daraat tepesi. Değil mi? Hadi amellerin arzı günlük. Günlük arz, günlük. Ama Ecel'in takdir teslidi bir de, hangi gününü oruç tutacaksın ya, işte sen geceden niyetlenmiyor musun? Yarın on beşinci gün mübarek, turdu kusu oruç tutuyor, hayvanlar yemiyor, berat gücü. Sen o niyeti zaten gecesine girdiğinde, yarın günü gün orucu orucu niyecek meyeti bari ya. Anlar niye göredir? İlle mela mâdû bînlâ. Uçtara görken bile, hani on dördüncü gün doğru için diyorum sen, on üç, on dört, on bir tarımdaken veya yemek derken. ne diyorsun? Hey Allah name diyorsun çünkü sen için oruç tuttum. Hem ki amirim ki sana iman ettim. Valla bir kucak rızkınla oruç açtım. Ne bilsin onu da bilmeyeyim ki yarın oruçuna niyet ettim. Sen de on günlerde tutarsan da bir tarımda da yarın oruçuna niyet yaparsan zaten o dedik ti tazava kadarlarda sen ne bilsin? Oruca niyet misin? Gece orucu yoktur. Oruca niyetli olduğundan ecelinin hesabı geldiğinde oruçlu olma işlerim. Anladınız? Ne anladınız? On üç, on, dört, on tutacağız. Yani, hayır kaçına bak geliyor. Ben şimdi tam şeye göre yani. Bunlar seykenler var abi. Haziran Temmuz. Adam maaşını bilir. Borgüreyi bilir yani. Borgüreyi acılamla geçiyor. Şaban desen, pat veriyor. Adama da çekiyor Ne yapacaksın? Ne diyorsun şimdi? Yani, e, daraatın günü ne diyor? Cuma. On içi de. On Cuma mı oluyor? O zaman şimdi ne yapıyorsunuz o zaman? On bir, on iki, on üç. Anladınız mı? Haziran on bir, 12 iki mi? Ama oraya ben tutamam. Arkadaş tutamazsam da mutlaka hani Allah bu mani vermesin, hastalık falan olmasın. Mutlaka tek günde olsa 15. gün. Yani ne diyorlar? On üç Cuma'ya geliyor diyorlar. On üç Cuma'ya geliyor diyorlar. Bu 15. gündür. Mutlaka on beşi tutun Allah'ım kolay etsin, kabul etsin, haz-ı kedemeyle nasip etsin. Amin, amin. Şimdi ne buyuruyor? Hz. Efebide Müzide'nin hadis-i şerifi. As-u'llah sallallahu ta'l-u'llahu ta'l-u'llah sallam. İzâti aleykine Bu hadis-i şerif, tirmididir. Hadis-i şerif'in müziğine getir. Efendim, Yusuf Kavaklı diyormuş ki, ne yapın, ne de ne E sen neye bu boyuyorsun? Yaman Dolana boyutun. i̇man Gazali Reza'yı ediyormuş. İhya'yı inkar ediyormuş. Onun ününde ihya kuratacak Allah muhafazaya. İmam-ı Rezali'nin ihya kitabına laf söyledi. alimlerden biri sopayı yedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geldi. Dört kareteyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam-ı Rezali'ye yazacağın o Halid'in harasim midir? E, tam adını için hatırlayamıyorum. Bu bir biriydi, biriydi. İhya'lı de yaktıracak. Bütün insanların çok kaptırmış, o zaman fazla yaktıracak saç çabı. Allah Allah ya! Belki de şimdi kitap vermeyecek bu o zaman yasağı. Gece geldi, o, o da büyük halim yani. Sadece büyük halim olduğu için sopa atıyorlar. Şimdi bu ki ben ilahimi hincar ediyorum, bana sopa mopa atmıyorlar. E seni sopa atacak kadar atan yerine koymuyorlar. <gülüyor> şimdi sopayı her şey atmanlar, sopa müdahale adamlar var atanlar. Eskabı dünyada gücetsin diye, senin eskabı ahliyete kalacaksa sen tüm bilgi geçtirelim patlamış arabacılık sata matada, yemezsin. Sen de satayım yemediğin için doğru söylüyorsun yöntem edersin. İmam-ı Vazaliye hük getir, İslam doğru. İmam-ı Vazaliye konuşalım, hangini karıştırır? Fakat ben karıştırmam, başkaları karışlar onun anını. Bayağı bir karıştıran bulunur onun anını. Melekler falan dişkiliyorlardır ona şimdi. Hele bir gel bize bakalım ne yapacağım. Kimisi sofrayı hafır ya, herkes sofrayı dinliyordu ama. Rasulullah Selçen bunu çağırdı. Yört ya halinde yanımda, İmam Kocalı orada. Mahkeleyi kürdüler rüyada. Gece rüya. bakalım. Gel. o zamanki kral da bu halimi dinliyor. Ödenem'in kardeşi. Elirler, işte rüyalı gitti, nereye yapılacak? Allah Allah! Gel bakalım buraya. Buyur ya Resulallah. Dava var. Ne sorunlar olsun? Sayın Allah'a sen, İmam Rezalli senden şifa açıldı ve e, mahkemeye verdi bize. Bir de özel yetkili mahkemeye mi işte. Özel yetkili, yetkisi yetkili, yetkili, aç kapağı artamadan beter oldu yani. Onu kapatıyorlar, onu açıyorlar, onu kapatıp, onlar yok. Bizim de mahkeme karıştı, bizim mahkeme kapandı şimdi. Hakim de gitti yani. Şimdi bu şeyler bize bir mahtemeyi, öbür mahtemeyi gittik, Nereye gittik de belli değil. Ne Neşiliyorlar, attılar elbine, ne bilmezse gidiyor. Allah çayrımızı yasın. Burası nam ben mahtemesiyle benzer mi işler? Gel bakalım sen bakalım, özel yetkiliye benziyor mu bakalım burası? Sönür, efendi, şikayetçi burada. İmamı gazali, şahitler dört halide. Mahkemeye bak, mahkeme için bura, o sallallahu aleyhi ve sellem de. Mahkeme başkanı? Allah hâkim-i mutfak Sen bu kitapta ne yanlış buldun? Dünan-ı Rezâne dedi ki şikayetini arz eyle. Türkçe'sin İstanbul Râdâllâh'ın buydu ki ya bu benim kitabıma kurası var diyor. Sizin sünnetinize uymayan cahit uydurma rivayetler olduğu miktadır. Ve bu kitabın yakılması için fekta istar ediyor. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buydu ki kitabı bana verin. Mana aleminde tabi, dakika geçmez. Irak çevresinde doksan bin kelam bu sağanıyorsunlar. Bir dakika, bu da benim sünnetine muhariz bir kelime var. Hazreti Ali Betül'e verdi. Dört kalibere baktı. Hepsini uygundurduk ya Resulallah. E ne olacak şimdi? Sen neden uygundun bu kitapta sünnetine ki muhariz şey var? Peki ben bilmiyordum ben, böyle durumdan haberim yoktu enişte zayıf dedin, şu dedin, bu dedin incelemedin, tamamlamadım ki sen müşterisin 80 sopa yiyeceksin. Çırkın aç soydular, kamçıları vurdular. Nasıl 80 sopa yedi? uyandı, yemin yemin yiyor, kamçının yüzleri sırtında ve ölünceye kadar cenazesini yıkayan zatlar dedi ki yusuru döndü, kamçı yüzleri hala sırtındaydı. O gece vefat etmedi, yaşadı. Ve o İsrail kurtardı, ondan sonra ona hizmet etti, bütün dünyaya geldi. Belki de 13 senedir bu kadar bütün dünyada kabul görüyor. Yemen'den Mağrip'e kadar ihlal yönetimde değil dünya olaması durumu yani. Sen kimsin ya? Bir sanık Rusya o da eski. <gülüyor> ondan sonra Sabahaj'a girmişti. Sabahaj'a giriyor ya. İmam-ı Gezariye bak. bak, sopa çekildi ki ki sopa yola bak ormaktan yer. Sen için. Ben de senin için hakaretten hazırım. Ama İmam-ı Gezariye'yi konuşana İhya-ı Ümit'i konuşan sopayı yer. Yeniyorsa, hiç adam değil. Sopa yeniyorsa, ona bir yada ısrar görmüyorsa, hiç adam değil. Demek ki hesabını ne de sakladılar? Ahirete sakladılar. Ben yine de Allah hidayet etsin diyorum. Bu kadar hadisler icare edelim ya, miras teyze on iki redet namaz yok, Türkleri milleti nadirelere boyuyor? Ne yapacağım? Filmler mi Arkadan da o reklamlar mıydı? Arkadan açık oturayım dedim. Ne diyeceğim size? Miras teyze on iki redet namaz yok. Ne var bunda? Beyler ki bir hadis var. Beyler ki bir muhabdit, ben sana burada İmam-ı dedi ki o. O hadisin esas kaynağı, İmam-ı Gazal'dan da önce, Beyler ki de var. B.Y.B.S. bu aktislerden. Herkes duymuyoruz B.Y.B.S. Tabarani, B.Y.B.S. Sen de izinle mi sayıyordun prozarda? 13 kapı var. Bu kadar yarım çay bu karnak Sen kalkmışsın İmam Gazali'ye şey, İmam Gazali'ye de Ama başka bir ayaklar var. Allah'ın Ama siz bizim dediğimize bakın. Daha sürette çıkacak bu işler meydana. Sen Allah onu göre de konusundun zayi edemez mi? Allah Allah'a bir ödü, benden size bir hadis, hadisiyet, müjde Allah'tan benden gelirse, ben onu dememiş olsam, ben onu dememiş olsam, siz inancınıza göre, siz müjan ettiniz, o ilayetle amel ettinizse, Allah'tan o müjdeyi alacaksınız. Çünkü Allah buyuruyor, enayi gazar, ya di, bir ben konumun bana karşı olan zannıyor mu? Ve bu, ben geneliz olsam bile, siz bir rivayetle amel ettiyseniz, o alacaksınız. Bu habisi kim rivayet ediyor? E, bu hadisi, e, bu mühâna rivayet ediyor. Esra'yı saynaklarda rivayet ediyor. Ahmet-i İbrahim'den rivayet ediyor. Yani onlar sana kendine vermiş, genel bir müzde vermiş. O genel müzde nedir? Size gelen, fasulyetli amellerle meşgul olun. Yani onu 12 defasında ne yapacağım? E benim kaza anlar, kaza atacağım. E kaza atın, ben sana diyorum ki film seyredeceğine, çarkıdır bir dünya diyeceğine, malayağını yapacağına, tariyle kavgaya geçeceğine. Bir zaman atık dur. E benim kazağım var, o zaman kazağı kur. Kazağı da kılmıyor. Kaç senelik kazağım var? 20 senelik. Ya 20 senelik kazağı kılsaydın bugüne kadar kazağa kılmaktın. Demekten onu da kılmıyorsam, bunu da kılmıyorsun. Ya sen kazanı kılsaydın, işin edip, işin hazır. Demek kazağı da onun için nazileleri ayırtın, kazanı ayırtın. Hanefi'nin mezzedine göre. Şabi'nin mezzedine göre kaza borcu olan nazil'i kılamaz. Kılamaz, haram. Şabi'nin mezzedindekilerin de bu defa görmüş duymuş Ben Hanefi'nin mezzedine göre borçlumdurum. Çünkü Şabi'nin mezzedinde kazası olan sinnetleri bile kılamaz. Öğren içindirin sinnetini bile kılamaz, haram. O zaman ilk müsabaca kazalara yüklenecek, kazalara bitirildi. Ama kazaları bitirilince de patlıktır patlıktır. Bir daha da kazası kazan gerektirmez. Onla uğraşamazdık bu Bir anda dakika kazası bitir. Bu böyle yüz yıktın kazayla eda ededim. Aynı katiptin geçiptin tebettiğin aynı ama o zaman bunu kaza diye, yüklü olmaz ya. Yani. Aynı trajeler cam böyle olacak. Allah'ham öldüğümüzde bir vakit alma bizlerimizde borç bırakmasın. Boşsuz ölmeyi nasıl eder? Tamam. Şimdi hadisleri okuyordum yine, yine zannedecek ki bu efendi okuyoruz zannediyor. Hadisleri bunu mı söyleyeyim? Kendisi Allah hadis okuyor, kaynak veriyor. Güzel hadislere inanmıyorsan bu mutlu? Hadislere inandığına göre epey bize yakın yani. Tam bizim kafada değilsin ama bize yakın siz diyorum. Ve lakin çok yanlış şeylerdi, kafam çözdüm yani. Neyse öyle bilmiyorum onu. Neyse herkesin elini çekeyim de yana. Ben abiyle araba bir keşerim böyle, Bir keşerim, bir çinkit atarım. O adam bas bas bağırmaya başlar. Kızıma bir, bir de baktım, bir şeye inanma, bu neyde ne yani. Biz de adamı sağlam bir adam zannediyoruz yani. Bizler çeyrekliye götürmüyorsunuz Şaban, Şaban'ın 17, 15 gelişi olduğu zaman ve <gülüyor> umun gecesini ibadetle, ayıkla uyanıp ayakta namazla geçirir. Ve umun neha, mer neha, yav neha, gündüzünü oruçlu getirir. <gülüyor> Şimdi bu emir fazla imazik değil. Ama çok kuvvetli sınırlıktır. Siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemlerin oruçlu getirir buyurduğu bir aşırı günü var. Ramazan dışında. Bir de daraat günü var. Burada emir yani. Bu emir fazla imazik için değil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 İçte biri kaldığı zamanda, yani şimdice katman gecesi yani birden falan, on sonra birinci kaçamaya nazir olur. Birinci kaçamadan hem uçanın hem mütehbi, hem olur. İsyan var mı vereyim, tövbe var mı kabul edeyim, rüzük var mı vereyim, var mı bu zahri hadisinde, her gece, üçte ikinci geçtiğinde, son işte birde, Onda da tam milletin uykusu geliyor. Ağır ağır, şimdi işte iki, işte, birden, birde on iki, buçuk, birde falan tam uykü dönemi başlıyor. Mevla da teceriye başlıyor. Ama Daraat Gecesi'nde ne yapıyor? Güneş baktığı andan teçhüt vakti gibi teceri başlıyor. Yani Güneş başta bakıyor şimdi. Yemin dokuzunda, yirmi kala, çeyrek kala. Dokuzunda çeyrek kaldı mı? ne oldu? Seher vakti oldu. Her gece seher vakti, milletin uykuğu vakti. Bu kadar hemen o seher vakti kaç kişi kalkıttı? bu kadar. Ama daraat gecesi neyle kalacağız? Güneş batar, batmaz oldu, şehir baktı. Yani kabul edin alçak. Ve meynane buyurur. Elâmin misafırı, karzın alı, af isteyen var mı? Bu gece başlayacağım. Elâmin misafırı var mı? O rızık var mı? Bu gece bir senelik rızkını vereceğim. Bir senelik rızkını vereceğim. Daraat gecesi rızık isteme. Daraat gecesi şifa isteme. Daraat gecesi naziret isteme. Sile boyu cinama tiyatroa belamış ondan sonra bir kere zır zır, zır, zır zır ağlar. zır ağla. Hepten gülmüyor, çalkalanıyor, baraj sürdü, ben ne yapayım ya? Ya namazca, babesca, ver yolla, derat gidişi de, bir çevre de barajlar dolsun. olsun. Öyle mi? Kese de değil, kılaklık, karkaşa, hüznüzlük. Müslümanlar gruplaşma, yokma, teclifa, birbirine girme, birbirine alayla konuşma, birbirine ayağına çelme takma. Ondan sonra bu kadar kardeşin içerisinde Melda da feda veriyor. Hayırlısı belaket edilsin, rüzgü dişliyor musunuz? Rüzgü neyle gelir? Yağmur mu giymiş? Yağmurla gelmese borsadan çıktı para. Kanka o noktaları yenmez ki, yenmez. Kalsınları koymuşsun önler. Yok, buğday yok. Nece bütün kaynolar kurmuştur. Neyse yani, itale edildi. Alettin ya, Türkiye gibi memleket buğday ithal eden rezil mi? Rezil ya. Her yer boş arsa, ışıyor. Çok kalmış. Eee! Bela var, neden? Riba var, faiz var, iddia var, haram var. Haram var, yüksekler yağıyor, hastalık var. Ya, bütün Bursa'yı hastane yapsan müşteri bu o kadar müşter var. Bursa'lı bütün binalar cikat, Bursa hastanesi de böyle. Bütün Bursa hastane olsa, Türkiye'den akın akın bir hastalığı. Hastalık yok. Bunu diyorum Melana? Kardeşe Allah'a sallahu ya. Tevru bevna yetteyim ben o zekâ. E zina üste ve vâ Zekatlar tam verilmiyor, buhutlar gelmiyor. Zina yapılıyor, ve her tarafa veban, mikrop, salgın, hastalık yayılıyor. Peki, millet hastalığı. Yani şaşırdım kalbim, tabeller bir âlem, şey var ya. muhacir muhacere adamlar. Vallahi Allah yardım etsin. Yani hudutta, sınırda. Onlarda da sıkıntılar, sakırlıklar, perişanlıklar. Hemen 11-12 yaşında kızlara evveldi. Sakıntılıklar, kaçırmalar, oralarda da açlık ve bozar verdi. Efendi Hazretlerimiz devamlı. Zor ölünü bozar, zor ölünü bozar ya! Bu fakirlikte bu hicret muadir kaç sene, kaç sene Çadırda kaldı millet. Allah'ım Allah'a Bu sefer saranlar çağılıyor, minahlar çağılıyor, istikrarlar çağılıyor, belahlar çağılıyor. Maddi manevi sıkıntı görüyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl durumu görüyorsunuz, bu bir şey değil. Sevbe etmek lazım ya. Herkes sevbe edecek arkadaş. Herkesin kendine göre günahı var. Amiri de tevde edecek, memiri de tevde edecek. Aşağısı da yukarısı da. Kimse de ne için gün benim günahım değil aşağının Aşağısı yukarısı aynı gemide yapatacağız ya çıkacağız. Herkes tevde etsin kendisini gücüne seçin. Allah'la arayıp geçeceksin. Bu nedir? Bu, mu biri ya? Yerler bize rahmet etmek istiyor, acımak istiyor. Yüzük istiyan var mı? Ad isyan var mı? Elham yürütçene bu abi. Bela ya güçsüz afiyet isyan var mı? ela kezelaela kezela hoca lan danışavlanmak istiyorum. E ne diyor ki? Ola ne var bu? Ela kezela ne demek. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Cinadan kokuyor istiyorum. Cinada ben de ela almayı istiyorum. Çoğunun müsalime nasıl istiyorum. E feri gel, kişisel anlamı selam, at kayıp olabilir. İnsan donakalır. Yalnız bir kalbimiz, gecelerin kısa den Bazı kere Beş buçuğa kadar insan oluyor, aylarda. Yani beş buçuğa kadar insan iki bir dua yapabiliyor. Bu işe çok kısmı. En az zamandayız. Keçenin kısa dönemine gel. Bir buçukta insan oluyor. E şimdi on iki daha var, 12 dakikada geri gelir. E yani içi çeyre, keçenin yirmi geçirmiyor. Geçir. Gitsiz. İçin bizim sohbete gelenlere de bir de geliyor mu Ben de biraz kısa olmuşum. Herkesi muhbet gerçek. Yani darat kefesini söylüyorum. E ne olacak size? Yani çok az bir zaman kaldı. Eve bir gelirsinler. Hanım, sen yaptın mı? efendim, Ya işte uykumuz gelmedi, ibadet yapacağız. 100 dakika namazı var. Ne diyeceksin? Ya sen çay, kahve versen zaten bir iki oluyor İki saat kaldı insan nerede gitsin? Doğrusu da var. 100 dakika bir kolaylık değil size. Geceler böyle olduğu için onun faziletini size derim. Evetim, acekerim. ki, Madem gecelerde Bütüşmeler, gün gücünden de yardım alırız. Efendimiz Hazretlerinin bu herkesin gücü şey Yani ne gibi? 50 rekat geceden 50 gün de kılabilirsin. Gün gücü de kılabilirsin. Yalnız olduktan sonra kılınır mı? Sabah Sabahın sünnetinden başta mazime namaz, mekrutu. İnsaf'tan sonra kılınmaz. Sabah namazına sonra Kılınmaz. İşlığa kadar. Bir 20 dakika, 25 dakika, dakika bile kurtarır. Güneşten sonra bekleyeceksin. Ondan sonra serbest serseri, serseri öğlene 20 dakika kılana kadar. Ya uzak ol? Onu 500 dakika sah. Değil mi? Yani o arada bütün, bütün ne kılınır? Nasıl kılınır mı? Kılınır. Ne zaman kadar? İkinci ezanına kadar değil. Sen ikindi kılana kadar. Senin ikindi kılana kadar. Yoksa camide ikindi ok okuyulsa? Ama sen ikinciyi sunmasan, az mı saniye ikinci vaktinde kısar. İkinci vaktinin en iyi saat vakti nedir? Akşama bir saat 15 dakika kalan. Ve akşama bir saat 15 beş dakika kalana kadar yine nafilek olabilirsin, ikinciyi kılmakıysa. Anlatabildin mi? Bilmem tabi mi? Şöyle her gün yarın da herkese söyleyecek şey, oca şöyle dedi dedi. Bu var, doğru bilmeyin doğru anlayın. Allah'tan tekrarı var, kayıt var da, Yoksa beni de öyle şey çevirdin zaten. O gizet ikimden sonra da kılınır dedi, o gizet akşama bir saat kalana da da kılınır. İkindi yıkıldıysan kılınmaz yok sana da, ikindi işleri kılana kadar keraat yok. İkindi yıkıldın mı, ezanla canıda keraat kildi ondan sonra bana hatırlıyorum. Ancak kaza kılmaz, akşama 20 dakika kalana kadar, ondan sonra kaza da kılınmaz. Ancak o günün ikindisini fazla kılınır. O bir dakika sonra bile, geçiştirirsin bilekatını ve kazadan kurtarılsın. O günün ikincisi için. Anladınız mı? İnşallah. <gülüyor> Şimdi bu halde beraber. Ne namazdan yetmiyor ki de bir cezarda olsunlar. Yani ben yani bilmiyorum. Onlardan bile bunları tam keski teklerden izin yok yani. Ya çok keski tekler üzüm olan konuşuyoruz. İnşallah fikirle size bir kolaylık söyleyeyim ben. Yani. Kitapta da gördüm, ananız ağlıyor bazılarınızın, çok bekliyorsunuz, ayağınız yoruluyor. En son kitaptaki teşvik 16 dakika, Ondan aşağı milyon dolar versen üşüremem yani. Çünkü 4 derece, 4 derece, her derece 4 dakika, 4, -4. he? 4, 16. Ee, şey, yemen'in en büyük alimlerindendir o da. O Merdi'nin Hazretleri, Allah muhafaza etsin, oranın lideri oldu. O e zatında kitabında ve talebelerin kitaplarında, Ahmet Rıza Akhan Kadir Hazretleri, o güldeydi ya, o 150 sene evvel, 10 sene evvel, 15 sene evvel o 20 dakikaya kadar söylüyordu. Ama 16 dakikadan aşırı, zaten beklemediğine dedi, saat yazar. 15 dakikada yazar, oradaki 15, yazar. 15 yazar. Ama 16 dakikada tam gördüğü, ama ben o yarım saat bekleyeceğim. Allah kabul etsin, gitmesin de kabul ettin. Bir saattir. Ama millete de dayatma yani. Millete dayatmalarlar. Çünkü adamın ayağı arıyor, şey abi. İşte o da fıgırdamadan bekliyor oturduğu yerde. Zaten Mekke'de Nebile'de de kılıyorlar bir saat önce. O 16 dakika diyorsun ama da, namazdan sonra kalıyor bir saat. Bir Türkiye'de son maksimde kıldığımız için, son maksimde yakın kılıyoruz ya. Bazen kılıyoruz aşağısını, yani güneş kuracak. Öyle son vaktinde kuranlar için kolaylık oluyor. Öyle iki üç dakika, beş dakika kadar bitirsek, on altı dakikada ciloçtan sonra okuldun mu? Bir haç bir önüne sevabı, hani hadiseyip çiriliciyle geçecek, işlek hasıl olur. Bu, ama ben nasıl oturacağım gitmedi? Evet, Allah kabul etsin. Ama insanlara bir, bir ruhsat bir kolaylık varsa onu da dönek lazım. Onu da döneğin zaman adam diyor ki ben dekleyemem diyor 45 dakika. Hiç hayatında işlek masum olmuyor adama yani. Buna da bir kolaylık yapmak lazım. Yani güneşin orası, tabi. Kadar, güneş de öyle tabii dakikalar da Güneş doğduktan sonra. Şimdi kela, yani demek istiyorum ki mübarek gece kısadır, üç hatta düşecek, üç yirmi Şimdi bile yirmi düştü, düştü. Her gün bir dakika olsanız işte 12 gün var. Belki üç çeyrek düşecek. Onun için Mubarek geceyi dünya kelimi konuşmaya yapayımız yok. İç ayda içersin, bir, bir de sonunda, son vakitte sahura. 15-20 dakika da 10 dakika yeter. kadar. Bir de tüzmeyeceğim o kadar. 10 dakika da yeter. Da da da yeter yedi vurmadan adam, yedi Efendim, hararet yapmıyor. Yani bu tüzgümüz bilmeyin, hangi tüzgünmüş, onlar dolayı. Bakçama kadar namıza var, tüzgünlükten. Yani hararet yapmayan şeyler. Günler bizim. Hararet yapmayan, vurma sünneti. İşte, işte, çok tutam Böyle her şeyler. Yerseniz sinnet inşallah. Bana da ayırın Arada da otuz vekat yetiştirdi. Ötem yetiştik. Et gündüzdü. 57 zillerin yetiştik. Et gündüzdü. Gündüz kayçak. Onu da demek istedin yani. O namaz efendi adetleri böyle kılardı ya. Kılardı kılardı. Kesinler böyle iki iki şeyin hesabını doğru yapmak için hep milletin önüne geçer mirabın önünde hani örnek olalım diye tepsi için. Biz böyle oldu görüyor Allah. E sen şimdi de bence milleti nafileye boyluyor. Niye boycam? Milleti yalana mı bu boyun, dolana mı boyun ya? Ama ben benim kazalarım var o zaman. Saat bilmez dedim. O zaman kazalarını koy. E berken de ben de, ben de. Mezhebin, dedim, hane bilmez dedim. Kazam var. Ne yapacağız? E berabere oldu mu? Böyle diyor. Madem bir gece bir kere istiyorsun. Bunun faziletini al bu gece gecede onlaşık kazalarına ağırlık verirsin. Ama her gecesi iki kere kalktığı geri kalan kazadır. Bir kere kalktığı geri kalan kazadır. Her gün için. Ama bir gecede bir fazilet varsa o gecede sana da bir kere gelir. O zaman Halep'i Mezzebi kurban oldum. Nafiliye müsaade veriyor kazası olana da. Bu da bizim için büyük bir iyiliktir inşallah bundan. İnşallah. Evet. Vela eselü hagül. İlla'a hızlı. Kim, beraat gecesi Rabbinden bir şey ise o mutlaka verilecek. Mutlaka. Önümüzdeki gecesi geliyor. Bu Perşembe de gecesi değil, Cuma gecesi değil. Ondan sonraki Perşembe değil. Cuma Hem de Cuma gecesine tek geldi. Senelerdir de denklenmedi böyle. Senelerdir de denklenmedi böyle. Cuma gecesi olması faziletine fazilet katıyor. O Eceler'in Şahı Padişahı. Bu hapişleri nerede geçiyor? İbn-i Mace'de geçiyor. İbn-i Mace'de altı tane sahih kaynak'tan çünkü bir süstede Onun için İmam-ı Gazaliye'de çatmalarına lüzum yok. Çünkü i̇bn burada sahih kaynak kuruyor ve günlüzünü oruçla geçirin, gecesini ibabetle geçirin buyuruyor. Bakayım, şimdiden hazırlanmayı nasip edin. Ve elinizi de açılamayın. Elvela kelbe. Beraat dedik, af olmayan Kert kabilesinin, koyunlarının kulları kadar adam af olacak. Yani i̇nsanlardan, cinlerden. Cinlerin de günahları olduğu, meleklerde bu mevzu yok. Bu kadar da insan da cin af olacak. Eğer beraat gecesi biz af olmadıysak o geceden büyük muafirat yok. Nasıl olacak bizim durumumuz? Şimdi en iyi mesele kendiliği hazırlayalım. Tevbe ederek hangi günahlar daraat edici, daraat almanızı engelleyecek? Allah'ımız dostlara cehennemden daraat veriliyor, düşmanlara da cennetten daraat veriliyor. Ne demek cennetten daraat? Bu adam cennete giremez uzaktır. Şimdi o gece hiç karası kesiyor. Usturan iki karar ağzı var. Ne dostlardansın? ve düşmanlardansın. Allah'ım dostlarım desterine kalbilelim. O teçenindir. Alçabeket ayırlamazı var. 3 şahsin şeridi var. 10 kere dokunacak bir asıl var. Hiçbir şey yapamazsa insan onu yapması lazım. Eyliya Allah'ın tecrübe ettikleri benim de seyif kitaplarımda beyan ettiğini dergübe de yazdım. Onu mutlaka öğreteceğim. Çünkü bir sene rızık darlığı çekmememiz. Ömrünüzün uzun olması hatta o sene ölmememiz. Ay-ı Nurcu'nun ömründe bir daha sene ya, o, o zaman her sene yaparım, hiç ödümler. İşte ölücüğün sene yaktıkmıyorlar. Ne farkı var? Ne farkı var bu sene yaptıysan, mı? O da yaşarsın bir sene, yapar mı? Anlarsın yani. Gelcene, herhalde. Bundan? Değil mi? Bu sene okudum nasıl olsa bence? ben ömür gereketi, insanlara mutfaat olmamak, lük gereketi ve belalara dünkar olmamak. Bak, ne belalar çekiyor? Zırzıl hali. Bir gece duanı, zikrini idare edilir, bir sene zır zır ağlama. Ağlama ya. Bir daha geceler dua yapmam ya. Ama her şeyin vakti saati var. On beşinci gecenin böyle bir sırrı var. İhâ yuzratu, hüllü emrin hacim. Dua söylesi nakimde, her önemli iş, rızıklar, eceller, zergeleler, yağmurlar, geller, sellet, felaketler, tabi'li felaketler ve çairet, hastalıklar. Bütün bunların yazıları, kaderleri bir senelik dostlar, daraat gecesinde seçilir. Onun için o dua çok önemli bir, Ya Rabbi beni kötülerin arasına kaydettiysen, sil saiklerin, iyi öleceklerin arasına kaydını geçir diye, Duay etme hakkın bile var. Sana bu hakkı da vermiş. Zaten senin o duayı yapıp yapmayacağını biliyor mu? Eger de seni kötülerin arasında yazdı, sonra bir de gizli kaydı var. O gizli kaydın yayın haburu meleklere göstermez. Melek bir bakar, bu adam kötü. Sonu kötü olur. Neden? Ön kaydı öyle. Konu ne kayıt? Hadi bu gizli ajandasında ne var? Onun sonra bir berat gibi bir şeyde bir tescilden iğne listesine teçhiri var. Melek ile onun ne? El birisi senelerge bir teçhirlenmiş. Seri 723 girmiş. Ondan sonra müritlerinden de bazıları velayet makamına ulaşmış ve keşke açılmış. Keşke açılmış ne olmuş? Mevli mafuzu gördü. Mevli mafuzu da görünce bir de bakmış orada şeyhimi şakiler bedbaşlarmış. Sizin de görmüş. Ya ben bu adamın yoluna girdim. 20-30 sene bunun zikillerinde tanımatıyla dersleri bitirdim. Benim cesim açıldı. Mevli mafuzu görüyorum. Bu zat şakilerine ulaşıldı. Müliklerden birkaç tanesi bir yüksek şey makama ermiş, hekimlikte kişi durumuna, hatta asımlık durumuna gelmiş, birkaç tanesi bu keşke müyakı olunca Çey Efendi'yi terk etmiş. Terk etmiş. Bir şey edememiş. De Çey şey Efendi'nin bir şere açıldığı da o, oh, öyle sizi düşetler gibi parılara öptür, kürekübe elini uzat ağzına yapıştır falan. Böyle bir şeylerdeki adam hatta ben tatlıyor ya. Fakat o genayet rakamına ulaşanlar, keşke açılanlar şey efendim bir keşke. Bir tane milli dik almış, yani milli çok var ama keşke açılan gidiyor. O da onu kendi önümdeki Allah'ın sığırdı diyor, diyor ki ben kesiyorum gidiyor. Bir tanesinin yani keşke açılmış, o da şey görmüş fakat demiş ki ben demiş zekalı olmam lazım bu bana iman öğretti, Kur'an öğretti, beni Allah dostu makamına getirdi, resimliye ürün etmek lazım, Allah'la arasında halini bilmem Allah'a, ben de buna vefasızlık etmem lazım demiş ve o şeyhimi terk etmemiş. Fakat onun da morali çok bozuk. Niye morali çok bozuk? Ya şeyhimi diye tazim ettiğini etti, de tek bir de, bir gün abuzu görüyor, Türklerden biri yani adam nasıl morali tatsın ya? Bir gün şey ödendi demiş ki öyle adam, bu senin selam falan arkadaşların bizden ne ki cefa gördü, ne şerahsizlik gördü, nasıl nefsizlik gördü de bizi terk ettiler ya. Üzüldüm demiş. O da bize demiş, kendi bildiklerimiz efendim, şöyle döndüm de, ikileri soruyor. Sonra demiş, yavrum bu keç, yani ilerlemiş talebelerden sen kaldın. Sen beni niye terk etmesin, bunlar niye burada bir şey var ama ben de bunu anlamak olsun. Bunu işte ısrar etmiş, anlarmış, kazandırmış. Demiş ki, evrende adetleri, böyle böyle böyle bir durum var. Ama ben yine manevi tarafı bilmem dedim. Size de farzını devam ediyorum. Bu kardeşlerimde kesin her zaman böyle bir durum yok. Ama evladım demiş. Onu ne mabul ediyorsun? Benim derslerimle, sizin kesinlikle açıldı, de ne mabul gördüğünüzü ben görmüyorum. Ne? Sen demin gördün, ben de kimde olayı gördün? E ki, ben doğru bak geldim. Şimdi, hata, bağlanan hidayat eremez mi? Ben, demiş, üç sene bir görüyorum Devi Mâbuz'a kendimi çöküler defterinde. Ama, demiş, başka kapı yok ki, nereye gideceğim? Yani, Allah-u Teala beni buraya yazdı. Ancak Allah'a yalvarıyorum. Ama ben şimdi başkasına gidemem ki, Allah'ın otağı yok ki, diyelim beni, o liste kanalda senin listeye koy. ''Ben onun için Rabbimin kapısını bırakmam, o bana nereye yazarsa yapsın, ben cennet ismiyim, cennet ismiyim, derdim de o değil. İzasını yapsın, bana ne yaparsa yapsın. Ben bu makamdayım evladım.'' Değilince, o müricinin köşesi yeniden bakmış ki, ''Vev nabuzdan o zatın kötüler deflerinde olan kaydı silinmiş, şahitlerden olduğunun kaydı geçilmiş, aslında Ecel'de bu kayıt mevla var mıydı? Ama ne bu mavurda ne yalışıyor? O gençten, gençten, değişme ihtimali olan kaza-i kaderi yazmış. Anladın? Ne gibiyiz? Efendim, insanı bazen Cibrillen'in e, ne, ne diyor? Cibrillen'in Resulullah sallallahu aleyhi ve yanımdan çıkan bu genç var ya, eee ben bunun yakında yöneceğini görüyorum, bu sabahın içineceğini görüyorum, gencecikte, civan. Ne mübarekmiş, ne mutluyumuşlar an. O sınav hazırlığı cümleği var, Allah'ım selam etmişler için de çağırmışlar. E cibri de böyle kalıyor. Sabah bu sabah, ödün ona kadar, galiba bir sabaha çıkmışlar. Allah Allah, o sınav sağa cümlemiş. E, o tabi ama tecavcı değil mi? Fazlaki Hazreti fazlaki cibri bir daha geldiğinde soruyor, hep iki de bir gelir ki. İşte, Şimdi binlerce, on binlerce yere geldi. Gördü bana böyle haber ver. E diyor ki biz işin kaderin, sözünü, arka tutanı mı Gördüğünüz gibi ne yazıyordu? Fakat ne yapmış? Bir helva yapmış annesi annesini yedir. Bir ufak helva. O zaman öyle dolduk yok. Kazanlar kendileri var. Beşiklik tane çağırsa helva. Bursa Belediyesi değil orası. Adamlar darına. Efendim e, bir helvayı da başkasına vermek de kolay değil Yani azlık var, kıtlık var. Bu helvayı da bir bakire sata kalanmış. Hayırlı yılan da Dersi onun altında o gece onu sokacak. Kader'in cindesi. o helvanın sadakasıyla nemle acımanı cedettiriyor. Bak beken çocuğu çağırmış ki Kebap Ak demiş şuraya. Tatmış ki göndermiş şuna. Halbuki oğlan hazırlanmış ki. Ama yordaki sadaka belayı cedetmiş. Hazreti Yüri bile olsa, Hazreti Hazra'ın bile olsa ön cinanı görürler. Onun görüceği için sonra halbuki o arada o sadaka verirse ana babasına iyilik ederse, ömrü ancak iyilik yapmak uçakır. Valla yeşilü bir ömrü, iller bir ruh. Temmizli peki ömrümüza uzamış oluyor mu? Ön üstündeki göre olacağını Ama aslında bildiğine göre, bilmiyor ki her o Anladın mı şimdi? Peki sen biliyor musun durumunu? O zaman sana düşen ne? Sen namaza devam. Baba kreyes devam, duaya devam. Yeni malı da tutsak kendini kötülerden bile derken kurban olur, değişir, kardeşim duaya devam. Ben zaten bizim babamın, can yemiz adamın koşunamamaktıydı. Bırakırsan işte o zaman can kaybettirir. Beraat gecesinin sırrı var. Bu sırda da ne bu resadini ya? Yelmahoyu wa ma yaca ve yusbi ''Ve ödehû ümmü Allah dediğini siner, geleceğini sabit bırakır. Kitabın aslı değişmeyen, sadece onun katında da yüz bin bile ona vâkıf olamaz. Peki bu değişmeyen kitap, onu bize gösteriliyor. Değişende ne var? İşte Hz. Ömer Efendimiz'in tarafta ağlaya ağlaya dua ettiği gibi dua var. O da El-Yavla tarafından Deraat Yecesi on kere okunacak duanın içine tercih edilmiş. Onun için o duanın sırrını ererseniz, eğer siz defterde Dadaçak'ı iman mahrumlardan mahrumlardarsanız, o gece defterden keşke açık bir olsa görecek ki, kalbiniz dostlar havasına geçecek. İnşallah. Ama sen söyle, ben zaten Müdür'ün içinde yorgun olacağım, ben hiç mi? Bilmiyorum işte. Bak, yurüklerimle evliyer yapmış. Bir zaman dostları bir tarafta kalmış durumlar var. Onun için ben benim nerede olduğunu bilmediğim için ben herkese darat gecesi o dua'yı okuma çalışıyorum. Ama siz biliyorsunuz lojebendi. Benim halim muamlim ben zaten iyi yerdeyim. Sonum da iyi, benim garantim var. Annem rüyada görmüş. Ben cennetliyim, dedem mürtgüy. Tamam. Yallah. Teken bakalım kendimi keser alınmış Bu işin yüzde suvacı yok. Bu işin yüzde suvacı yok. Öyle kolay şey değil mi? Kimse'nin hakkında ayet adış yok. Bir şey Resulullah sallallahu aleyhi. Aleyhi l-Messere, vecih ehli, bu geldiği ehli sahabenin tamamı diyebiliriz. Ondan sonra ne ayet var, ne adış var. Herkes başını çaresle bakacak. Onların kurtulucuğa vaat edilmiş. Bize böyle bir vaat verilmemiş. Ama biz de kazanacağız inşallah. İtidatımız var, rızk var. Ha ne de kazanacağız. Öyle. Televizyonlarda çıkanları dinlersemiz bir namazı yok, namazı yok, o yok, bu yok. Ne yapacağız o pefendi? Değil mi geçtiniz yine? Sen hangi kitaptan konuşuyorsunuz? İşlemleri kibra'dan konuşuyorsunuz. Ben diyor kaynağa maynağa bakmam diyor. Kibra'da diyor. Hah! Bayraktar bayraklıyı net ediyorsunuz. Bayraktar bayraktı diyelim on yirmi üç, yirmi üç, bine Diyor farkı diyor. benim bu diye geçmiş testimleri yüz birinden bir şey almadı diyor. Yerken seni de uldurdun. Sahabeden alma, sahabinden alma, müdeksiğinden alma, ne lazım Yirmi üç, nasıl olduruyorsun ya? Ne ki, benim testiri ne bir tane diyen eski testine isim Kesinlikle üretilmiyoruz, yürümün ciddi adam nasıl üretilmiyoruz ya? Böyle bir kabiliyetleri var, bunlara böyle bir dersler veriyorlar. Peki, var mı müjde katta uydurma programlar da var mı? Yani bu adam nasıl üretilmiyor bu kadar ya? Ya, Allah Allah Allah, Allah Allah. Bu şimdi kitabımızı ele alırsın, Allah Allah, o duruyor, her tarafı kaynak, kaynak, kaynak, kaynak. Bir tane kafadan bir şey. Körme tıklığı da adam öyle şey ya. Allah'a göre ben de 4 mecebinin lütüsü, 4 mecebinin lütüsü kaybola yazarım geldi ya. Ama bu kitaplarını gördüm eline al, bütün kitaplarının kenarı, not, not, not, not, kaynak, kizay şerif, dil, sayda, ayni, fethülbari, neveli, her tarafı kaynak bir kitabı alırsın etrafındaki yazı kitaptan fazla. Allah'a göre ben de az etrafımız. Etrafı hepsinde cip sayda, cip sayda. Önce de çıkış. 60 fal evini o zaman işte eski ütülerler zamanında tabi 60 zaten vefatıdır ondan evetileri söylüyor. Çok çekildiler bu bari. İstanbul adını ne diyorlardı? Gelmiş vali, genel bilmem ne? Efendim sorumlusu elimi gömleyecek, kovan gömleyecek diyeyle gömle tutulmamış, salyamamışlar. Gel acırmak, evet ama o zamanki öfme gari mi o ondan sonra. Adam da eski paşalardan falan, eski yazıda okuyormuş falan. Kalkmış verin kitaplarını, kitapların kenarları nasıl biliyor musun? Tanrıca yazı gibi mübarek nottan, kaps kitap çıkıyor ki kitabın etrafındaki nottan. Hep kitleyle, kaynaklı iş olur ya. Ondan sonra adam da dönüşüyor. Koca demiş, bunları sen mi yazsın bu kenarları, onlar bahçeliğiyle yazları? O da ki o bana terörü bir diye bağırıyor. Ama siz demiş, ben sakiz Yazıkları oturmamış, ömrüne yazık demiş ya, gözlerine yazık demiş ya, canı çifti senin demiş ya, sen ne uğraşırdın bunu alamayın? Ah, ona acıyor ya. Efendim babam da ona acıyordu, cehennem oldum oda, Allah'ım anlatsın etsin. O da ona acıyordu, vah vah demiş ya, gözlerim gitti demiş ya. Bu baba yazılımla not tuturum demiş ya. Her kitabın kadın doğmuş demiş ya. Bilmem ne sen için. Bilmem ne. Kaynaksız ilim olur mu ya? B hep sınadiserim diyoruz, kaynaktır. Ben bir şey söylüyorum, var diye, bu kadar kaynak koyuyorum. Sen diyorsun yok. Niye kaynamalar? Yok, o kaynamalar. Yok dediğine kaynak kestem yok. Kaynamıyorum, ben var diyorum, kaynak ettim yok. Cahilliğin lüzumu yok. Evet, ama ilahiyattan tabii yetişenlerden, Eylül Sümet Hocaefendi'lerden var. Allah kaylanırsa olsun, biz onlara karşı değiliz. Şimdi bunlar da benim hepsine karşı olduğumu zannetiyorlar. Adam arın üstünlenin ilahiyattan doçelgi var bunun üstünü var biz i̇şte bugün yine geleceğim Bursa belediyesi dağılıtıcı yolculuğunda Ramazan'da bugün onda eğileceğim inşallah ama kim gelemez tabii bunu ama Allah razı olsun dağılıtıcılar için. Abi ben diyor ben diye imanım diyor illa bir gün illa da hocam indiyo teslim edildi ama bu türlerinden değil ne hocam Yok ya sağ ol ben dönme geleme böyle dönemem yerli şey olur mu ne kadar eli sildik imanatçıları illa yattan ya bir şeyler var ama maalesef. Mutezine yasakmışlarlar, Şia yasaklarlar, Cevriye yasaklarlar, Allah onları var. Biz ahelesi, hibayet eylesin. Biz duacıyız ama sizi uyarmak zorundayız. Hadisleri inkar edilmezse biz sizi uyarıyoruz yani. Çünkü adamın etiketi sizi yani ahirette kurtaramazsın, kendisini kurtaramaz. Nasıl sizi kurtaracak? Şimdi bizim esas meselemiz, nelerden tövbeliyiz? Beraat gecesi, çok mize var, af ne istersen kabul var ama affolmayanlar var, affolmayan var. Allah bizi onlardan etbeser. Muazzezimiz hadisinde yarı gecesi allah Teala bütün kumlarına keteder. Kıyametin icin yakaladığı imanı olanların bütün kumlarını affeder. Bütün bunların ama toplamaklar billahi mislikin çift koşanı bağışlamaz. Buraya dikkat edin. El mücahidin birden ehl-i kim tutanları bağışlamaz. Bir de Müslümanlar kendi aralarında meslek geçinmezse onları da bağışlamaz. Buraya dikkat edelim. Yürekatı kılarsanız, yürekatı kılarsanız, hülyesinde orucunu tutarsanız, her yüz hazyıleti de yaparsanız müşabaşeri çıkabı. Burada bereket içerisinde gününde yapılacak ameller çok çok ötüyor. Erzak almak, katlağımızı oynatın, sürmeyi öğüt etmek, hanımların elde hububat taneli yiyeceklerden gene düşünmeliler. Var Bayağı rivayetler var yani evin bereketinden, şifasından, gözünden. Yani çok rivayet var ben anlatamam, kısattım. Başka şeyler var. Ancak şirk koşanı bağlamaz. Dev bağlarını koparan kimbarları bağlamaz. Şimdi bak, bu bir hadis-i şerif. söyleyeceğim şey işte, Bu hadis çıkan meselelerde birincisi ne çıktı şimdi? Şirk. Şirk ne? Kavurlukta, imasızlıkta, ne dersen de Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiğin tek kına. Nala'yak zoralık seferi. Kendisine kontak basılmasını bağlamaz. Şimdi bu da ne var? Bir adam Müslümanken. Allah ortak koşsun. Kur'an inkar etti. Bir ayeti inkar etti. Helala, helal haram dedi. Haram helal dedi. Bu ne olur? Bid'at olur. Farak geleceği kafomba. Yapılması gereken bırakılması haram olduğunda izne var. İçki gibi, zina gibi, faiz gibi. Bin bin tane haramı helal sayanlar kitabo olur. Bir gün üzerine işkintiler gelen, neyden bine geçen zındıklar. Bir de i̇şte var işte iki paçabolu giden Hristiyan olmuş hem de Müslümanım diyor. Pazar kiliseye girelim. Cuma. Camiye gelirim. Müslüman kadın da almış. Ama ben iki pasaportlu gibi iki dinliyim diyor. Mesela. Bunlar müştiktir. İki dinli olunmaz. Ondan sonra İslam'ı gösterip kafirliği izleyen münafıklar. Münafık camide onurlar. Ama içinde iman yok. Allah onu biliyor ki kafirdir. Bu muşik ama en iyi mesele Hazreti Kur'an'da ve hadis-i sevgilerin olanlarında helallığı, haramdı, kesin yolla bildirilen bir şeyi inkar insanı hani kafir eder. İslam'ın el fabri meşeysiyle aler etmek, talep etmek, sarıkla, sakallar, misraklar mesaiye, âinye, bilinye, ulevayla, eser. Kafir eder. Hakif almak kafir eder. Aler etmek kafir eder. Harama helal helala haram demek kafir eder. Bunlar af olmaz. İkincisi ne? Kim tutan. Şimdi bu kim tutandan maksat ne? Bir Müslüman, bir gün kardeşine kim tutuyor? Ama Allah için değil, ne yetkici. Allah için kim diye kim tutsa nasıl olur Allah için? Şimdi mesela ben Mustafa Şahlı oğlundan alıp veremedik bir şey yok. Ticaretim yok, hasımımım yok, sımgınım yok. Bir kere de görmedim. Dünyada gülüme görüşlerim. Ama ben ona diyor. Niçin? Neçin için bir var mı? Allah için. Hani bir adam derse ki alın yazısı yoktur. Ve kadere inanmak bu gibi fazlalıktır. Ama mençüde de ne bir kaderi yoktur. Ben buna tabii ki bir nefret yani nefret derken vurttur anlamında deriyorum bir zorluk duyorsan geldin ne di? Geldim Allahçı. Ama burada eğer o benle iyi olsa, samimi olsa bana para verse, hediyelerse, çok ikramlarda bulunsa, çok ikramlarda bulunsa, o zaman ben bunun öbür yutukat bozukluklarını kapatsam, görmezden gelsen, neyse benler iyi geçiniyor desen, o zaman bu ne olur? Nedir içimselnek ki, olur? Hadi bizim bizim yaptığımızı bu yüzden Allah için kızmak. Anlatabildim. Şimdi bazı insanların cevapları var. Onlarla iyi geçinirken ilk adımda kadar bozuk olması bozu olsun hiç değil. Onlarla iyi geçinmezsen sen ne uğraşıyorsun? bu İslam'a uyan bir ahlak batırır. Benim zaman zehirlik meselesinde olaylar geldiği zaman manşetlere çekildiği zaman. 15 gün cürgüenin gündelini benimle meşgul ettiklerinde ama 15 gün uygun dağlar o zaman başbakan öyle bunu soruyseniz olup adam gaza ne cevap vereceğini zor bıraktıkları zaman diğer kanalı da bana geldi diğer bazı kanallara da ben o zaman bilmiyordum bunların ilk kaderi icar ettikten dediler sana destek olmaya geldi ki yarın tamam teşekkür ederim durum nedir bundan var ibaret gitmeler yayını aldılar verdiler falan falan ondan sonra bana Programa çağırdılar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, manşetten benim bir daha bazı olarak, diğer bazıları da var. Ondan sonra ben baktım ki, Va, bunlar kaderin kaderim kâbıyormuş. Allah'ım. İnceledim, doğru. Kitaplara baktım, doğru. Ondan sonra ben de dedim ki, bunların sohbetine gidilmez. kesin Kersiz dersi, çarşaflar gidiyormuş. Bana sordular, ben vakit bulamadım. Gece ay geçtirdim, yahu dedim, ben inceleyemedim. Kim bu kişi inceleyemedim? Baktım yok. Nasıl konuşayım cevapları? Ne zaman inceledin? Sahabeye hakaret, asıl azamına zaman hakaret? Hz. Muaviye'yi tamam sahabeye ser. Bu kaderi inkar, zelen zelen baktım. Biz tuturacak kalabı yok. Sonra babasıyla da görüştük. babası da dedi, benim talebem ama böyle abiyo da yaptı. Şöyle yaptı. Ben çıktım. O zaman ne yapacağız? Ben bunları retkiye yaptım. Değil mi? Bunu yapıyorum senelerdir adan. Ben bu için yaptım? Allah'a kimsin. Ondan sonra bana geldiler, dediler gördü, ''Efendim ne var? Bu resmiyeleri çeş. Biz sana kötü gününde destek olduk.'' Ben de dedim ki, ''Ya bana kötü gününde destek oldunuzsa, Allah için oldunuz, doğru bildiğiniz için oldunuz.'' Oldun. Yoksa eğer ne için olduysanız, ''Efendim şimdi benim zamanımdır. Ben ne yapacağım?'' ''Efendim burada hakkı söylemek zorundayım.'' O bir dediler, başına bir daha bir iş gelirse, Birkaç grupla ne geldi? Basına bir daha bir işlenirse, bir işlenin lehine yaptığı zaman aleyhine gireceğiz. Ben de dedim ki Rabbim derin lehin olsun, kim aleyhin olursa olsa ben reddiyeler yapacağım. Birkaç şurta ile ilgili reddiyeler yaptım var. Yaptım. Ondan sonra basıma ne işler geldi mi? Geldi. Ondan sonra bunlar beni destekledi mi? Destekledi. Bana bir zarar geldi mi? Gelmedi. Bir eline buradayım. Çünkü sevgiyi Allah için söyleyecek, bu ettiğini Allah için buğz edecek. Kim tutmak İslam'da var mı? Yok. Ama bir hak eylü, itikadında eylül bir dönüş varsa, sahabeyi söylemek varsa, kaderi inkar varsa, basınmaz azim hadisten inkar varsa, o zaman biz ona Allah için bu ederiz. Şahsi hakaret etmeyiz, söyleyip kaymayız, serbiyesizlik yapmayız, ama Allah için bu gelir. Yoksa, Rabbim yüzümüze nazar etmez. Onun için, kim tutmak, beraat tedesinin ak olmaya manidir. Ama bu Allah için olursa mani değildir. Nesil için olursa mani değildir. Şimdi, bir insan beraat tedesine kavuşsa, kış durduğu biri olsa, kış durduğu, niçin kış duruyor? Nesil için. Kasıldırabilir Nesil için? O kavga var. Aile arasızlılık var, efendinin kan davası var veyahut da efendim arsa kanla davası var. Küçen oğlanın komşuluk var, o, orta bir şeyden benziği çıkmış. Kaç bir var? Üç. üç. Üç günler sonra selam vermezse, selam olmalısına durum ne? Hangi bir Müslümanla, üç günü geçmiş, selam verip o samimi olmak zorunda bir işimiz. Bunun da adamdan münasebe edin. Şanlı olmak zorunda değilsiniz, opurun çelçelde çık, mağlup etmek zorunda değilsiniz, ama selam alıp vermek zorundasınız. Eğer ilk günden sonra da selam alıp vermezseniz, darah telesi geldiğinde mevlam meleklere buyuruyor ki, emruz muane yar tayasalaha, biz bizim sevdiği kadar damat sözünü oru tutun, ikisini de bekletin, dostlarını temizleyin, barış günler öyleler. Bak bir Müslümanla aranızda varsa, Allah razı olsun söylüyorum, berat gecesi yaklaşıyor, beratımızı alamamak yeri kesiyor. Bir kişi var, bana da neler edenler ol. Selam, alıp alıp uçan. Hiç yeri alıp almediğim bir yok. Yok yani. Neler ettiler bana yani? Etmedikleri bırakmadılar. Ama selam alınır, selam verilir. Eğil Müslüman, olması kaygıyla. Ondan sonra efendim, kim meselesi hakkında? Bu uzun bir şey var. Kitapta 241. yüz, Mesela anasal da diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine hiçbiri sözde vurdu ki, ''Yaktal aleykum razumimine edin Şimdi bir adam cenneti elinden bir adam gelişti. Bir adam geldi. Üç gün etti. gün bu adam geldi. Hakkı valinde sahabeden dedi ki, Sizde bir vurmak mi geldiniz İsrail'den? Evet. Nasıl bir misafir edebiliriz? Buyurun, ben, ben sende de kalın. Üç gün onun yanında uyudu. Gel baktı ki gece gündüz zaten o zaman evlerde çocuklar araya bir terdete geçmişler ama bilen kendi kalıyor, kalan arkasında misafir kalıyor. Gece ama arkadan hiç uyumayacak. Gündüz de onun tutacak. Sıra bu cüceniz vardır demecek ta olduğuna göre Vasılallah'dan müjdelene göre böyle bekliyor. O da bak, baktıcı üç gün, üç gece fazla bir ameli yok. Yani gece sabah kadar bir namaz yok, güncüz, oruç, nasile yani yok. Normal bir vatandaş. Hani yani bir Rasulullah Söz'e ne buyurdu? Cemlet elinden bir adam gelecek. Geldi, yani, onun kâbır olduğu. Şimdi biz böyle Rasulullah Söz'e yâsillem'den böyle bir altında bir şey nasıl bekleriz? O zaman bakalım üstünde ettim. Adam keşke bile kalkmadı. Eğer iki rekan sürdü, yat aşağı. Allah Allah, ben buradan üstünüm be. Niye? Ben dört türdüm. İşte o dört sılmakla değil üstünlük. On iki sılmakla değil üstünlük. İstünlük tatlığa ile tatlığa kalpte. Dur bakalım mesele nereden çıkacak? Tek iki, üç bitti. Misazınlık kaç gün? He? Üç sıl? Ondan, süreç sildi bir yolcu ağaçı demiş Gelmiş, Peki, selamünaleyküm aleykümselam. Selam. Sağ oluyorum, selam. E ben dedi, ben dedi, sizi misafir etmemişse dedi, Rasulü Akan Yâhsallâmi sizin hakkınızdaki şerâfiydi. Siz bunu duymadınız. ben bunu duyduğum için sizi misafir ettim, helal olsun, Allah razı olsun. Ama, e, acaba dedi, sizin misafirdiniz, yoldan geldiniz, seferimizde biraz şey, da bu uçaklarla. Sizin dedi, ameliniz nasıldır? Yani hani belki evinde kafada yapıyor, yolda insanlar bana güle çiğiniyor falan falan, filan, çefer içinde. Peki diyor, o nakara arkadaşları, burada ne yapıyorsan bu bu, bu, bu, bu içtilde ne geldiyse ibadetim o kadar. Fazla bir şeyim yok. Peki dedi, bir şey var dedi ama, bir fark var dedi. Şimdi nasıl varsa sen cennet yendiriyorsun, mizeledir, sen geldin bu şeyimde. Niye bana böyle denedi de sana dedi dedi, bu fark var. اَلْاَىٰذِ اِلَّا اَنْ مِنْ اَب۪يهُ وَلَيْشَجِفَ اَلْمِنْ اَلَىٰهَا اَحَيُمْ Ben dedi, dedim dedim, yaptığım bir Müslüman'a karşı net ve kil, buğuz, adabet, pişmanlık yokken kalbi senin bile yatağına yürümledim. o zaman sen bununla ulaştığı zaman bile henüz ben bu durumda değilim, yaptığım zaman bazı hüccalayanlar da kapatılar. Ulan ya şuna yarısı sözü süredesen, şuna sütüme sesi Şuna da haberi yollayın. Farkı değil, kimine de gücün yetmez konuşamazsın ama içinde kazan, kaynatıyorsun işin Kudur Efendi, Hocamız, hep o hadisleri de okulu. Asıl Aslında sağ olun ki beni dirimken beni dirimken beni dirimken, beni sevmiş, beni sever, beni dirimken beraber. Çok okuduğunu kadar güzel. Kardeşler verdi, size sünnet deyince mislak, şimdi yetmiş var zület, sarık yetmiş var yetmiş yetmiş, yetmiş hep dedi sevaplara meraksınız, Allah kabul etsin. Ama bir simmet var. Aslında zaten buydu ki, ben yatağı attığım zaman hiçbir Müslüman'a karşı, münafıklık şey, o dediğim Allah için olanları konuşuyor. Işte. Hiçbir Müslüman'a kadar günakar olmuş olsun, ameline de ne kötü olmuş olsun. Hiçbir Müslüman'a karşı kalbinde bir güç, bir nefret, İsmanlık taşınmam. İşte bu benim simmetim de. Sünnetime uyan bendendir, sünnetim terk eden benden değildir. Bu sünnetle aramız nasıl bir kendi? Yani? Sakal sarıp uçmak olsa, yakınlarımızda kimseyi nefretimiz yok. Böyle bir günler. İşte artık başlayalım seniz diyor. Garata kaldı. Siz durduklarınız varsa gidin Allah için siz selamı başlatın. Selam maliyetim değil, garat gecesi geliyor. Ben şimdiden başlatan ben olayım. Başlatan fazilette fazla olur. Bu kişiyi bırakacağız inşallah. Selam sözünü bırakacağız ama ben seninle samimi olma. Olma samimi. Samim olmak zorunda değiliz. Evet, Cibril aleyhisselam bana geldi. Buyurdu ki, ''Hadiye yaratımasının Şaban'' ''Saban'ın 15'liğe geçilir.'' ''Ve lillâhu afeqamdan ne yap?'' Yem yemken bu gezi ağzattılar da ''Yadim-i Şur'un dönerek gelmeyin.'' ''Sert kabilesi, Araplarda en fazla kolonası keşiye sahip.'' Bir hadise de keşileri de söylüyor koyunlarının, çekilerinin, tırınları takar cehennemden karaklar. ''Ve la ilham ama allah Teala Teâlâ'yı yarmış fikri çift koşanlara, ve la ilham şâhin, çift tutanlara, kimisiyle bir şey söyleyeyim?'' Siyah Mezebi'ye bir nefret duyduğunuz Bunlar Hazreti Muavi'yi sever mi? Onun yanındaki on bin sahabeyi sever mi? 114.000 sahabeden 5 tanesini seriyorlar. 5. 114.000 sahabeden 5. Hz. Ali Ebu Zer ve vs. ki üst anda da. İşte übeydiği teyat var, bammar var, o kadar. O duvarı var burada. Biz etsini seriyoruz. 5 şimdi. şimdi bunlar sahabe karşı ne tutuyorlar üstlerinde? Ebubekir, Bekir Ömer'e karşı. Şimdi berat edilse af olanlar olmayanlar. Biz burada Müslüman Müslümana birbirine kim tutsak? Efendim. Selamı sabahı kestek, 3 bin'den fazla biz bile af olmayacağız da barak kötüsü. Ki Ebu Bekir'e, Ömer'e, o diyor Allah'ına kim tutup selam vermeyenler. Bakıyorum böyle şeye, Canlı Canlıların var ya arkadan, geceleri hep razı açıktır benden. Geceleri hep razı bakıyorum. O şiirler geliyor. Özen'in gün önünde bir dakika duruyor Ebu Bekir'e, Ömer'e pransik. Hepsi gülüyor nereden var. Selam vermenek için. Bir tanesi nasıl selam verir, olur musun? E aleyküm, aleykâh, hâin neler ya, En iki yanındakinden eziyet çeken sana selam olsun ya. Nasıl eziyet çekiyormuş iki yanındakiler? bir din var mı ya? E buna kötü dönerse sahabeci iman olur mu ya, ustam olur mu, kardeşim ya. Bu bu Allah'a Onun için Allah onlara da tövbe nasip etsin. Hidayet versin. İstihah etsin, sahabeyi sevmek masam etsin, amin. Nukatlar olmayanların şerlerinden bizi muhafaza eylesin. Türkiye'mizi de el-i sünnet camiamızı da, da muhafaza eylesin. Suriye onların yüzünden ünlü ünlü ünlü diyor. Suriye'yi mahvettiler. Yüz binler bir katkettiler. 7 bin kişi hap camiamıdı. Bu kadar milletin öncünden artık tecaviz oldu. Yavrum üsiyamı yapmayacağı fıstıkları yaptılar. Ya Suriye'deki el-i sünneti sınavlara. Allah'ım! Çünkü bu alaka hürmetine Allah'ım onlara yardım edin. Bir an even müstak eyledi, el-i sünneti aziz eyledi, şuna gari edin. Ani kardeşler. Kim tutar? Hele sahabeye tutarsa dikkat edin. Aman ya Rabbi. Şimdi gün geldiler bana, bazı profesörler de vardı, bazı doktorlar da Bir doktordan bahsettiler. Cemsettin Yeşil'in e, cemaatinden dediler. ve Vesaire vesaire. Ben onlara dönüştüm ki, sahabeyi seviyorlardı, sevmiyorlardı. Çevz ettiğin için yanlışlıklar etti ama ölmeden çevre ettik diye duyduk. Fakat onlar nasıl efendi? İktidar etti çıkasını, Hazreti Muaviye'nin aleyhine konusunu için. Burada sıkıntı var dedim. Dediler ki o da çok Müslüman bin dert bu. e, demiş ki beş on sahabeden başka hiç dini söylülecek hali yok demiş. Bunu deyince dedim Allah sağ olsun dua edelim. Ama sahabeyi kim tutanı Allah setmez arkadaşlar, Allah setmez. Sen nasıl saatte beş tane, on tane indirirsin? Ve kirliler ve Allah'ın ısnağı diyor Kur'an. Allah hepsine cenneti afetti. Kur'an var ya. Ve sâd-ı fûn-el-el-el-el-el-el-muhâcirînle el ansar diyor. Muhâcir ile ensar diyor. Muhâcir kat kişi, ensar kat kişi. Sa'denin tüm zaten ya muhâcir ya ensar. Sen nereden diyorsun ki beş kişi? Kur'an'da muhâcir ve ensar diyor ya. Bek kişi mi gibi. Yapmayın. Onlara kanmayın. Onların sakallarına da sarılarına da molla geçindiklerini de molla ki hangi saerinin molla sahbet etmiyor molla sen ondan kendini molla. Tamam beybolcaya biri bir sepet kurdun diye yani. Allah rahmet e sen kabul etsin. İşte hadi okuyalım. Eselaila Allah, çok hizmet etti bu çeyre. Allah kabul etsin. Hizmeti bana. Ben öyle sakallı sarıklı diye aldanmayayım. Çemluluk olur. Ve la attı i rahimin akrabası ile ilişkiyi kesenleri de Allah Teala daraat tecesi ahaddes. Akraba ile ilişkiyi kesenler. Sıla-i rahimin Aman kardeşler bu öyle bir böyle bir günahdır ki Müslümanı hani kesmek, anne baba tarafından olan yakın veya uzak akraba, etan yıkar, bu eve dahildir. Eğer akrabaya kötülük yapıyorsa, özellik yapıyorsa, bu zaten halde hâlde dahildir. Ama bazı alimler demişler ki, elinden geldiği halde, güdülettiği halde iyilik yapmıyorsa, bir de evvel yaptığı, alıştırdığı için kesiyorsa bu da tehlikelidir. Yani sen diyorsun ki ben akla zarar vermiyorum. Evet öyle bir zamanda iş mi? Zararını vermemek de bir iyiliktir. Çünkü millet birbirine eziyet etmeye başladı artık. Eziyet etmemek de bir iyiliktir ama iyilik yapmamak da bir çekiliktir. İyilik yapmamak da bir çekiliktir. Akla bağıya iyilik, sulahı, sadaka, hediye, ziyaret... Selamlaşma, mektup göndermek, telefon açmak bile, şimdi telefon da fazla geldi, mesaj. Mesajı da A şahsilerinden. Kadıç işler böyle mesaj fazla para yazmasın diye. A, B, C, inmem ne. Ne diyor burada? Amcacığım babama işte cevaplar. ver. A, B, C yani. <gülüyor> kardeşim ne olsun mu bir A, B, C? Biz anlaşıyoruz. O kadar da ucuz olmayın Ufa, pardon, cinsi olmuyor. Selamın alayısını bir de dışarıdır. Selam, selam. Ya selam diyelim, selam değil, bir kitapta yok mu? Selamun aleyküm. Tarafayda ezmezsen de alhamdülür ya, de ekme. Fodora kağıtıyla çok para gitmez. Yani yaz yaz, mesaj. Ama ben mesel isterim, milla bir atmayı bilmiyorum. Mesajda biraz ayık kaçıyor. Zaten otomatiğe bağlamış. Kandil mesajı, bayram mesajı, 100 tane şey var, 100 seçimde, taktikaklıyım, Herkese mesaj verilir. Ben bakıyorum, bana işte hocam hocam bir şey yazıyorsan ki bana özel gelmiş. Ya da hocam diye, taktik de hocam diye geliyorlarmış, o Hayır, olur? Hayırdır, yazıksın, bunu Yani, telefonu açamayabileceğin durumda mesaj açılır. Ama telefon açabilirsen, mesaj ayıttır. Anladın Ondan sonra efendim hastalık manisi yoksa, fakirlik manisi yoksa, bir de giyinimi koruma gibi meşru mazereti yoksa, mutlaka akrabar geldedilecek. Ama hastalık manidir, fakirlik yani yok gidemiyor. Köye gidemiyor, merkeke de gidemiyor. Bir de açılır bir çekintisi. Biliyorsun efendim, ille kadın erkek beraber oturmak. Riyaz Efer'in e, gelin gelsin, benim elimi etsin, çırtın, yıkasın, bilmem ne, benim şerahsız şerahsız taletleri olan bazı akrabalar olabilir. Sen de bunu engelleyecek bir güce sahipliysen aile içinde otoriten yoksa veya yaşın, çıcenin yoksa da, ben de burada dünya girelim, hanımı kızını kızımı, çocuğumu. Dünya satacaksam, o zaman telefonla şimdiden aranmak, verilmek, fatır olunmarsa, bir durum varsa yardım var devam eder. Ama şerahsızlığa... ...dişe közgesi de maceret sayılır. Ondan sonra, helayalnız gülüm... ...kibir ve gururu temsil eden... ...kırık kıyafetlerle... ...yürüme tarzıyla ...hava atarak... ...cafak atarak... ...çık dağları ben yarattım dergesine... ...insanları küçülse bir vaziyette... ...elbisesini yerden sürme kıyafeti... ...eskiden bu vardı... ...şimdi bu yok... ...yani yarım metre bir metre geriden elbise... ...sirikler gelir, Bunu, buna da Allah taraftan gecesi rahmet etmez. Ama şu anda bunun tabiri kimse elbisesini yerden sürükmez. Çünkü çamura pisler giriyor. Şu andaki bu tabiri nedir? İnsanları hakim görme, beğenmeme, onlara yükseklik taslama için... ...kınık, kıyafet, isterim ayakkabından tut, tarağından, saçınız şeklinden çık. Bu kıyafetlerden... Şirir yapanlara Allah nazar etmez. Veliallâh kumraldi ana babasına isyan eden Allah Allah. Anne babasının mesulüsi ya, o anne baba saygısı kalmadı ya. Hiç edebi gülük kalmadı ya. Hadi nasıl isyan ediyor ben şaşırdım ben. Aromat korumakla ana anasına babasına bağıran var, sayan var, gülünen var. Yani neler duyuyoruz Aklımız duruyor ya. Tamam Bunlar darak yedik, afolun mu ya? Bir de oraya gidiyor ya. Bir de oraya gidiyor ya. Ana babasıyla dargın adam var. Önlüğe gidiyor ya. Bunun durumu ne olur ya? Bunu Allah kabul eder mi bu ya. Dostumuna sorsan hep ne sayılır ya? Ne yapacaksın, yapacaksın? Ana baba. Kafir de olsa. Nişik de olsa. Bunu abi ne olursa olsun. Anneli kendine dön. Senin doğumuna vesile olmuş. Sen ona zahiret. Mutlaka hürmetini, ikramını, gazinle aynen yapmak yapmadığınızı. Senin baban savaşta olsa, işçücülü olsa, beni daha fazla da konuşturma, anam da kötü yolda bile olsa, senin ona bağırma, hakkın yok. Bu arada hakkın yok. Bağrımı hakkın yok. Doğru sözü senin doğumuna geçir olmuş. Kur'an-ı Kerim'de Müslümansa, Müslüman ise, iyice kalkmaysa, ben yok. Hayata kulluğunu alırsın, istemeyeceksin. Ayette kayıt yok. Anan, baban da seni doğurmuşsa. Zaten seni doğurmamışsa analık çok yok Doğuran Doğuralıdır ana baba. Kardeş, bak garat kebesi geliyor. Anneanne, anne, baba, anne. Dedeler ne kadar yukarı gitse de kadisleri dahildir. Onlara da isyan garat kebesi rahmeta manu. Ana, ananın, babamın, serata, ulan istekleri var. Nedir isteği? Anam diyor ki, Efendi Hazretleri geldi, bazı analar var, kızlar diyor ki çarşaf diyersen sütüm sana haramasın. No, Yahu, baba başım, felaneye gitsin, demiyor. Çarşaf diyersen sütüm sana haram olsun. de geldi mübarek, dedi ki bir sütüm bozuk ana. <Gülüyor> Doğru geldi mübarek. Sütümden bir bozukluk var ki, sen böyle ne konuşuyorsun? Ammala lakin, o kızın yine de ona itaat etmesi zorunlu değil. O ile çarşafını, Diğer ona isyan etti Yani isyan eden Allah için isyan eder. İsaat etmez. İsaat etmez ama bağırıp çağırma hakkı bile edecek. Anacığım, anacığım yapışınlar. Sarılacak, öpülecek, çok güzel idare edecek. Ne ben anneye diye, ne diye, paryanın ne diye inşağını varsa baban dedi ki efendim namaz bulma. Ya baban namaz kurmaması, ne gelin ama? Ya da Adel bir Büyümah Sertifalik. Yaratana isyan noktasında yaratılana itaat yoktur. Kardeşine göre. Ama sen yine de ne konuşuyorsun lan? Ya babaya böyle adamdan gelin mi? O e da namaza karşı. niye karşı ise karşı, Allah hikaret etmezse. Sen yine babacığım. Yerken İbrahim Ali Aleyhisselam'ı görmedin mi? Kütatakan babasına ne diyor? He? Ey babacığım görme o. Ne diyor? Ya ebezi, iyi babacığım. İvan Asan ne demişti? Baba, ne diyor? Ya ebezi, iyi babacığım. Bak, babasına vaaz ediyor, ne vaaz ediyor? abi değil mi? Ya Leyla ya Leyla görmeyen, senin başından belayı getiremeyen, bu kadar niçin Ya ebezi, iyi babacığım. şeytan? Şeytan'a Leyla? Şimdi Şeytan Caneli Maharası'ya, Şeytan Caneli Maharası'ya geldi. He? Sen öyle diyor, hep babacığım. Babası ne diyor? Ve hızı seni çaştırayacağım. Öyle evet. ey babacığım, selamına ne? Tabi o zaman Müslüman selam verilmeyeceği hükmünü bilmediğinden yapıyor, yoksa verilme. Bana tamam, müsaade, eyvallah. Bize ne diyor? Allah beni yasaklamadır süreçte de aslını isteyecek. Ama Allah yasakladı, af isteyemezsin. Tamam, aslını isteyemedi. Ne zamana kadar? Öldükten sonra. El neden evvel de Ya Rabbi affedilecek hale getir, İslam'a değil. Amin ama öldüyse baban kâfı olarak, Ya Rabbi babamı affet demek caiz değil. Çünkü neden? Müştü öldüyse istifa caiz değil. En yakınlarda olsa. Ha şimdi, sen baban namaz kılma derse kılacaksın, sakalını keserse kesmeyeceksin, sakal kolu arandıktan babanın kim yemezsin, nasıl yemeyeceksin? Allah Allah can. Ama babana da ne diyeceksin? Baba canım. Sadece kocanınla konu ile başka konum olarak çiğnireceksin, yıldızı değiştireceksin, Kavgaya gürültüye girip, girip de bağırıp da sesini yükseltmeye sebebiyet verecek diyalollara girmeyeceksin, konuşmalara girmeyeceksin. Bu siyafet istemiyor. Allah ya Rabbi, Allah'tan anamız, babamız, İslam'a ayrılır, işler bize şey istemedi de biz de rahat ettik elhamdülillah. Bütün bizde ve dinleyenlerimiz arasında, ana babalarından, İslam noktasında, bütün bir sekenler varsa, bu buaret çağına ayırılmasına, görecekler, rahat ötesülmesine, Allah'ın analarını, babalarını onların salahına çelirsin. Hayrına çelirsin. Çünkü bu zor bir şey. Ondan sonra valla, Ödümünü kandırayım, içki içmeye devam edenler, devam edenler. Burada dikkat. Bu O zamana kadar içiyordu, daraat gecesinden bir gün evvel, bir saat evvel, bir dakika evvel, bir daha ağzıma koymayacağım, Ya Rabbi söz şey veriyorum dedi, söz etti, o daraat gecesi geçerini alır, daraatını alır. Ama isteyen bir daha devam edeceğim, daraat gecesi istiyorum ama bir günler devam edeceğim. Niye içinde olanlar? Tevbeşi kabul olmak, çünkü tevbe lazım ağacın dair Allah'a söz vermesini lazım. Ondan sonra zina. Adam öldürenler, Allah Allah, ya Rabbeler katil. Ağzı adı şeyleri de buyurun, efendim. Barat gecesi, mazeret isteyenler afedilir. Kime ne işleştirebilir? İlla cani tüm düzgün cihan'a ölmüştü. İlk oca nirafet edil. Cenâsı rüzû ile zinâ edenler. Ne demek Cenâsı rüzû ile zinâ olur. Gözü av olur. Kur'an zinâsı av olur. Ama Cenâsı rüzû ile ne demek? Gerçek zinâ. Cenâsı rüzû ile zinâ edenler ne? Daha rahat olmaz. Ancak tövbe edenler. Abdullah namı hadisinden Rabbi Allah anma. İlla seni düşü bir şey yap olmaz. Biri, bir gün misahim kim tutan? Raqabitmiş adam öldürenle. Ya Rabbi, e ben adamı öldürdüm. Adam öldü. Hende kaçtı zaten. Kaza ile ölen biri gelmez. Kaçtı öldürdüm. Haddis yaptım. Tüfün ettim neyse. Şimdi benim kederim yok mu? Şimdi evet kardeşim. Sen bundan pişman mısın? Düşman olacaksın. Adam ne diyor? Şimdi olsa diyor, o adam dediğini kafamı bozduk, silirini bozduk diyor, gün gidiyor, gidiyorum diyor. O zaman senin tövben yoktur. Çünkü düşman değilsin. Çok düşman olacaksın. Allah'a emanet olacaksın. Eşerat devletinde değil, hiç kısaca kullanılmıyor. O da işte senin canın kalmıyor. Kendi kendine intihar edecek değil. O da tek çare kalıyor, tevletecek. Tevlet edeceksin. Çünkü zina ayetinde de Baban özgürlüğü hakkında da, orada şirk de var, illa nebcabe, tövbe yine de Rabbin tapu açıyor mu? Açıyor. Peki bir adam 100 senelik kavur olsa, şu anda Müslüman olsa, iman etse, bu adam af oluyor mu? Af olur. O zaman Müslüman da tövbe ederse, kesin tövbe ederse af olur. Cinayet güneyli af olur mu? Af olur. Ama pişman olacağı onu hatırladığı zaman içi yanacak. Yoksa o adam niye karşıma çekse yine Bu adamın tevzesi kabul değildir. Çünkü bir san olmamış. Bir da yapmamaya kasıtlı olacak. Ondan sonra içki meselesine esvar dahildir. Bir damla olsa birada dahildir. Diğer içki maddeleri de dahildir. Kiner de dahildir. A-L-L-O'yu kapayın binler dahildir. Unıştırıcı madde kullananlar Deraet dedesi af olmaz. Ondan sonra yine hadis söz taşıyanlar. Bir adamın lafını biszat için, Arap olmak için ödümüne taşıyor, memleketi bildiğine katıp karıştırıyor. Millet onların yüzünden ne kavgalar çıkıyor, ne olaylar ne çıkıyor, aileler yuvalar dağılıyor. Bu söz taşıyanlar, bu gıydet dedikodu istirahat. Ne mamluk, kat katlık, hepsi bir arada birbirine bağlı şeyler. İnsanlar farkında değilken gizlice dinliyor, sonra duyduklarını başkalarına anlatıyor. Allah Allah. Gizli kamera buraya giriyor mu? Ee? Gizli kamera koyuyor. milletin metin görüntüsünü çekiyor veya görüntüsün konudan neyi çekiyor? Sesini çekiyor. Niye dinliyorsun sen bu adamı? Allah Allah. Evet çete ya. Eğer ki sen bir adam terörist bir haberi alırsın, bomba ihbarı alırsın, bütün milleti öldürecek o cani teröristi takip edersin, onu anlarım. Bütün millete plan kur, keyif kur, façak kur, karar kur, her kez ikinle. Adam karışıyor kuruşu ya, çocuğu boyunca çocuğu boyunca dinle. Vallahi yap <gülüyor> <af> olmaz, billahi <gülüyor> olmaz. Sabah demek ee, ki eki olmaz. Bak. E burada söylüyorum, pikamp ya bu. Ben bunu pikamplardan aldım. Tücüğüm daha giriyor, laf taşımaya gidiyor. Bir de laf taşımarı bırak. Kasapıca sonra nereye atıyor? İnternete atıyor, iki kişiye senir ya, iki milyona atıyor. Ha bunlar helak olmuşlar. Be. Allah nasip versin. Allah sağ ama onlar üsret ettiler. Memleketin, milleti, gelişen eden adamlar var. Ya o kadar ucuzlamış mı cihazlar? Mafya var hareketler, başına 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar, kimisi 50, kimisi 200. Döneye dolandıktan çıktı şimdi birini yanda ya. Niye? Sonra ona onu şantaj yapacak. Ne diyelim? Ben Sen böyle dedim ki de, benim de elimde çeşitler var de dedi bana. Başta de da para. Allah Allah. Neler oldu ya? Teknoloji ilerledikçe günah çeşitleri artıyor. Allah kellerinden muhafaza etsin. Ne diyor? Evet. Ondan sonra dün, insanlara laf okuyorlar, lafları başkalarına inetlenmek, ara bulmak niyetiyle, insanların arasını bulmak niyetiyle yalan diye cahil mi? Bunların adları, adamın doğru dediğini bize arayı bozamayacak, arayı bozmak için doğru, yalan söylemek cahilken, bunların adları bozmak için yalan söylüyorlar, düzeltmek için yalan cahil. Bunlar bozmak için yalan söylüyorlar. Çünkü doğruyu söyleseler, onlar ile konuşmamış, onlar ile konuşmamış. O zaman olmaz. Namus. Irk ve haysiyetlerini rencide edecek istirahlar da bulunanlar. Irk. Namus, erkeğin, kadının, adamın, kızının, çocuğun, çocuğunun, bütünün. Efendim, namusunu, haysiyetini, rencide edecek istirahlar, var. ve geçi, af olmaya manidir. Kıybet. Kıybet. Büyük günahlardan olduğu halde alimler diyorlar ki, genel manada cilbet buraya dahil değil. Yani genel manada cilbeti de buraya sokarsak gerat fizisi kim safı olamaz. Doğru mu? Genel manada cilbeti buraya sokarsak ama öbürleri genel değil bak. Öbürleri de söylüyoruz. İstira. Ben kimsenin sıra atmadım arkadaşlar buna böyle. Bak, vallahi billahi atmadım. Şuraya seni geldim, bir sıra atmadım ben. Atma. Bir sıra çok keyifli bir şey. Kimse, Kimseye gizli ona bunu atarmadım. Bak, bu denilkiler çok keyifli bir şey. Mahmut, İzhasiyet, Milleti'nin sikifleri Ama şimdi, gıybet gelsen, ben hayatımda gıybet yapmadım diyemiyorum. Bak, diyemiyorum. Siz de nereden ne gelsin sen onu? böyle olunca, kurban oldum, ağzın derslerlerle, denişlerdiği, Genel giybet buraya dahi değil. bir biçek şey, çaresi var. Deraat kecesi diyecek ki, Ya Rabbi beni de affet, bu zamana kadar giybet ettiklerini de affet. 27 kere bu duayı yaparsa, 27 kere, Allah'ım da benim Müslümen ve Müslüman, benim Müminim Ya Kürçesi, Ya Rabbi beni de affet, giybet yapacak ya da Müslümanların kimini affet? 27 kere dua et. Kıybetin şeyinden bu şekilde garat ve desin tevkeden kurtarana af olmamak tehliketi çok büyük tehlike. Ancak diyor ki alimler, Allah dostları velileri kıybet ettiyse, bir de şeriat alimi hafız ve alim olup iftihama hizmet eden krim adamlarını kıybet ettiyse, o garat çelişi af olmak, ecel helallık alması lazım diyorlar. Ama genel manada olursa, Onların aklını Allah'tan isteyerek kurtulabilir diyorlar. Ama bir de dinle değil. Bu berat geldi. Nereden bu gün belalı kalı Bir kişi değil Adamda da, da sabah namazına kadar telefon bitmez. Adam da bize niye böyle dinle beklettin? Neydi neydi bak? Helal edeyim mi? Bir sürü bakıyor. Aaa! Berat yecesi bitti zaten. Onlar şimdi. En üstü daha iyi olmaz mı? Yani adamla. Peki arkadaşlar Kıyamet günü enişte işecek günlerse hadi ağabeyi yemek ya. En müsağırı bu. Heykel tıraş eğer ki manzara falan değil de canlı insan hayvan heykelinin tümünü yaparsa yaşayacak şekilde ucullarıyla kıyamet günü bundan büyük azap bir şey yapılmayacak. Ancak peygamber öldürenlerle bir de bu heykel tıraş Peygamber öldürenler bir azap falan. Mevla buradaki can ver buna bakayım. Adam can ver hem buna bakayım. Ne dedi Azap? Ne diyeceğim dedi. On için onlara da Allah teala nasib eylesin. Amin. Ne diyelim ya? Ağaç ve manzara, cansız tasvirleri buna dahil değildir. Ama kanatlı at gibi uydurma bir zühir olsa, yahut da kafasız bir bereksi gibi, yaşama imkanı olmayan bir heykel olsa, bu hadisteki en büyük lanete girmez bile sakınmak yeter. Fakın mat derece. Fotoğraf çekiyorsunuz ya. İçiniz ikinizin gözükü çektirelim. Tamam, Hemen kız hocadan seninle bile çektirelim. Fotoğraf çekenler, çektirenler. Kamera çekimleri, efendim, buna dahil değil miyiz? Çünkü hadisörüpte ne diyor? Nefsat var o Bir sureti tasvir ederse. Fotoğraftaki ve kamera çekimler nedir? Eser bırakan, iz bırakan, sizin ve yapın değilidir. Dolayısıyla, احيو <gülüyor> محالكتن. Şimdi mesela, sen adamın eykelini her tavabını çek, sizin sizin yapmışsın, Merya'da ne verecek? احيو <gülüyor> محالكتن. Yarattığınize can verin. Yani bir şey yaptınız, ortaya çıkarttınız, ama can veremediniz, can verin. Yesinle, kamera gibi çekimlerde, bir şey ortaya çıkartmak, görünen bir şey yoktur ki, bu yaptığımıza can verim Ondan dolayı burada kast edilen nedir? Hekendir. Evet. Kaneti nezledi nedir? Zorbet olmadıktan sonra sual çekimlerden de evet, mühtilal icabı delilir. Ama Maliki nezledinde mesela nezledilerde fotoğraflar ne dahildir? Gölgenin hapsedilmesi dahildir. Onlar görüyorlar ki aynanın karşısına geçten bir dakika durdun Resim orada durmu? He? Karanlık. İki dakika durdun, iş dakika durdun, efendim sonra senin kapı çalınca ne yapmazdın, aynaya bakmadın kapıyı açmazdı. Aynaya bakmak sinirlik mi? Yolda bir aynaya taşımak sinirlik mi? Sinirlik. O zaman diyor ki, bunun yesiri çekmek de bunu ise üç dakika duracağım, orada otuz dakika durdur saldırdığım için bunu otuzcana Yani o yesirle girip aynadaki görüntü değil. Sen nasıl ki orada tursan, sabah üç dakikadan sonra, sonra haramdır, kesin oradan geliyorlar. Maliki Mezzebide ağırlığında, Seyyid Maliki Hazretleri'yle bu bunlar. Haksız zillin, fotoğraf, gölgenin durdurulması kabiliğindendir. Bu bir ailada bir surettir veya gölgenin sizası çıkan bir surettir, öyle mi? Ama bunun durdurulması mümkün olmuş teknolojik şu andaki imkanlarla. Bu evvelce durduğunca duruyordu, çekilince, Gitiyordu. Ama şimdi onu durdurmuştur cihaz. Yani onu orada durması ve görünmesi ve ona bakman cahil ise onu durdurup da saklamanda ya üzüm denişlerdir. İsa'nın Nabihan'da ve Nazep'e'nde ahir pekması son görüşü buna dair olmuştur. Kendisi de görüyorsunuz. Çekilmiştir, izin vermiştir. Çekilmesine izin vermektedir. Bizde bu kameralar çekiliyor. İnsanlara bu sohbetler kalacak inşallah. Haydi olsun diyor. Ama ben hayatımda bir kere doğum günü kutlayıp da kameran namara çektim dedim. Hayatımda işte öyle bir özel günde bir kameram ya. Ama binlerce... Daha şey şimdi bu nişasta kalacak saygılı şeyler. Ama siz bu işlere dikkat edin. Şimdi hanımın olur, kızınız olur. E, gelir geçen ayda burada gelin. Telefonda onu kaldık kalıyor. Telefonu satıyorsunuz, sahip ediyorsunuz. Kameranın kızınızın resimleri de oradan binlerine geçer. Kameranı gel din dersin, şartlarsın. Sonra ölürsün, kanıtsın bir şey olur, onlar bilenlerine decek katının yani e, ne yüzünden ancak böyle bir durumda, tezettüre rahatsın, oğlum var, kocam var olsa bile mutlaka örtülü olsun. maden neden yani uzun bir mahrem olun görme ihtimali olduğundan bunlara dikkat etmeni tekrar tekrar söylüyorum. Ondan sonra sihir. Düğü yapmak. İzlediğiniz i̇şte için şey var. Yedi ocaklara bakılan yedi gün attan sakınır. Yedişide sinirdir. Birine büyü düğü yapmış olmak Allah muhafaza etsin. İnsanı terat dedesi aslına mani olur. Allah Allah. Bir büyünün çeşitleri var. Ancak bir insanı kalbini ısındırmak için, kendine aşık etmek için bile yapılsa büyü nedir büyü? Haram. Ama sen bir kristiyete şey yazmışsın, çünkü orayı okursan selanke seni sevsin diye, Kardeşim, benim bir benim şey kristiyete ne yazdın, Allah'ın içine yazıyorum. Sen Ya Rabbi geçer, selanke'nin bana sevdiği, beni ona sevdiği bir dua etsen, bunun içinden Yasin okursan kaçır mı İsim İstime güzel, bu büyüdü, bu fikirli okumadık, büyüdü, özel muameleleri vardır. Eğer ki, Allah muhafaza olsun, Kur'an-ı Kerim'i kalma yaz Allah, kan tüsküktür. Necasettir. Hatta dediler ki saptan kendi kanıyla bu Kur'an yazdırdı muazzamın? Yanlış etti, Allah fesnesin. O nefesine kelime-i gittiği için ben bir şey diyemem. Kelime-i şahadetini büyüdük adamın damla dururken. Ama tabii haram bir şey yaptı o zaman, ben duyduğuma göre. Biliyor musunuz öyle bir şey? Kendi kanıyla Kur'an yazdırdı. Kan necasettir. Onlar büyücüsün diye kanla e, yazdırıyorlar. E kan gibi necasetle Kur'an yazmak, Kur'an-ı Kerim'i tışkı atmak ne diyor? Senin diyor, kocan sana döner diyor. Bu alfa diyor, o adam gösterip dedi ki o kadını bırakın sana döner. Ve kocam da dönüyor, diyor, ki, adam karısını bırakıp sana döner. Ne dinemişsiniz yani? Adamı karısını da bıraktılar. Onun için ne yapman lazım diyor? Kur'an'ı çöpleyip atman lazım diyor. E sen Kur'an'ı pisliğe atarsan, ondan sonra seni papazlara gidersen, öbürü de hocalar cezeleniz, bunu papaz cezeler, o da papaza göz durgunluğa gidersen, bunlar berat cezesi, insanın az olmaması gerektiren, rahmetten mahrum eden, nameti icad eden hittimah var mı? Bu sihirin bu kesikleri var. Allah'a muhafaza etsin! Bırakın şimdilik cincineyle, cincineyle! Ben size bu kadar kitapla dua yazıyorum, Allah'ın esna esnasını veriyorum. Kurban olduğunuz için ne yetmedi ya? Ne yetmedi ya? Okuyun Allah'ın içini ciddi ya! Aferat ve desi! Kehanet! Gelecekten haber verenlere gidenler. Efendim, geçmişten ee, cek, ee, haber veren, kezubeye dayalı yani tahminde bulunanlar buraya girmez. Ama gelecekten haber veren, odandan bunlar buraya girenler. Burada 250 tür saldırıda ilizi var. Çalıntı malları bildiren arraklar var. Bunlar kezubelere ve cinlere dayalı haber verirlerse çalınmış bir şey de gayba girmez. Çünkü onu gören var cinlerden. Yani. Çalındığı ki olay olmuş zaten. Gören sana söylüyor, yani insanın biri göze gidiyor, gördüğü kanıtı gibi. Dolayısıyla o buna tahmin olmaz. Ama onların verdiği haberler de hatadan uzak kalmaz. diye dinler çok yalan söylerler. Gerçekte senin parayı karı çalmış. Hadi bakalım 40 milyon çalmış sana boşluk Onun için sen de diyeceksin ki çalışsa da bizim karı çaldı. Ne yapalım? Dardaki diyeceksin, nikahı ödeyelim diyeceksin. Yani bazı kere dinler ortalığı Haricinde için çok da yalan. Şöylelerler. Madde bulacaksın. Çok takva sahibi bir cin olacak da kanalı sağlam olacak da bir insan bulamıyoruz. Ben dinlerden bunu kimse neye sağlam tamam. Evet. Gelecekle alakalı bilgiler. Öldü Allah bunun ise Allah dostları, Bağdadı'nın adil divanlar. Şu olacak. Böyle. Acıyı yağmur Efendi Hazretleri dua edin, Yağmur ne olacak? Evet. E, dua edin, Yağmur bakıyor böyle, bakıyor da gelelim, tamam da bakıyor, bulutur. Sehf-ı var, görünmüyor, görünmüyor Yağmur. Ha şimdi, Elmiyaullah'ın gelecekle ilgili verdiği haberler, sehanet sabiliğinden değildir, selamet bir Çünkü bunun ayette hadisleri var mı? Ha. Tamam. Mustafa Selam'ın annesi Peygamber'e ne diye? Değildi. Allah ona ne bildirildi? Korkma oğlum geri dönecek peygamber olacak. Dedildi. Mütaşanın kaç yaşta peygamber oldu? Kim geldiğinde? bundan? Daha geri doğmuş çocuğun peygamber olacağını sandığa koyup da atarken örüp gelmeyeceğini, geri geleceğini Allah düşürdü mi? Dedim dedi. O peygamber değil ki kadındı. Demek ki kerahmet, hak var. Ondan sonra dedi. Ne bileyim ne kadar ürünler var burada ya? Kürt Küçüklu dayı, küçturma dayı, faize işler. Allah Allah! Allah'ım da veren de Allah'a Peygamber'e hargatmış olur. Onun için gül ki, garat gecesi abolmazlar. Ama ne yapayım, ben size Faizli bankaların, faizli bankaların, faizli muamelelerin, bak kitap lazım, faizli muameleler. Ne geldi, neler var o kitaplar? Evet, şunu yazdım işte. Şafikliğini yapanlar, sahipliğini yapanlar, buralarda çalışanlar, buraya dahildir gelmiş, bundan dolayı aman arkadaşlar, el yüksü Allah, haramdan da gelir, helaldan da gelir, amma siz helalından arayın, haram olan işlerde çalışmayın, inanerleyin, bırakın, helal iş arayın. Kast edinler, hizmet alanlar, Rüşvet verenler, hırsızlık da beraat gecesi af olmaz. Nasıl durumunuz? Sonradan gıybetin kişinin hemen hemen atlattık da, şuraya kadar iyi yani. Fakat bu gıybet gecesi de daha sert değil. Ama ticarete ıdırak. Bu demiş? Yalan yemine git malını değerlendirenler. Ya yapmayız da Allah'ın izniyle ya, öyle olur mu ya yalan yeminden? Memleketleri kurutacak bir günah. Ticarette, alışverişte aldatma, eksiltme, artırma suretiyle ticarete haram katmak. Allah Allah'a bu da Allah verirse şey Arabanın kapataya ekmek koymuş. Araba bozuk arabaya. Ne Valla bunu diyor. Vallahi de arabada ekmek var ya. <gülüyor> Yerimiz içinde ekmek var. Ulan bir yemek satacaksın bir buçuk tonluk. Kurbanda var. Ya iyi insanlar var ya. İşte 2 bin lirayı, 2-3 bin lirayı istiyor. Hiç 3 bin lirayı, gözüne 7 bin lirayı toptan gökermiş böyle. Ondan sonra biz volna 1 bin lirayı, 2 bin lirayı geçiyor ya. Ulan namusluğunuz yapma ya. Bunu gerak gibi zifatlar ki ya. 100 vekat 1-200 vekat koşuyor ya. Ondan sonra efendim asla asla olmayan haberler uydurmak suretiyle haksız kazanç elde etmek. Ama şimdi ne diyorlar? Fiyatalardan için i̇şte diyorlar ona. O süper konuşuyorum, galiba bırak, kesin ne bilmiyorum. Yani dalgalandırmak diye sayıp, dalgalandırmak. O çıkacak, bu inecek, içeri oldu, battık, çıktı. Millet borsa araba, o zavallı gariban. Dalalara, dalalara, çiftmemesini de dedi, galiba. Garibanın beş lirası ne oldu şu yani? O arada adam galiba saydık parayı yani. Ne işin var senin de borsada kardeşim? Borsanın cahiz olmadığını yazdık çıkamaz artık ya. Senin ne işin var Müslüman bu ortada, kumar gibi işler. Şirketler hakiki değil, hepsi uydurma. Fişteler hakiki değil, onun sakınlar hakiki değil ya, yani. bu olmaz ki ya. Şairlik. Anaa, burada şair var ya. Ne cifazı ne olacak? Kurtar inşallah. Bilmiyorum bak, o kurtar inşallah, biraz doğruları yazdı. Ama bu şairler, hangi şairler? İfyanı ve Müslümanları net eden, İslam'a yardım eden şairler ne olmazlar? Mahrum olmazlar. Ama şiirlerinde ve şarkılarında kahve nerede diyenler? Adaletin nerede diyenler? İslam'ın tanrıya bilmen ne diyenler? He? Bunlar maalesef darat dedisi de Allah Allah. Bu şairlerin şarkılarını söyleyenler bu da bunları eşşarlanıp da dinleyenler. Yani eşşarlanmış, he? Şimdi cehennemde bir eşşarlanacaksın güzel. Hakiki eşşarı orada verilirsin bakalım. İzara da yok ki küpüresin. Her tarafa feshafer. Neden neyi küpüresin? Eşşşarlanmış. Ne eşşarlanmış? Allah'a dedi kader bu kahpefeler. Haşa ve kella. Ya Allah'ım be ya Allah'ım. Ve şimdi bu adem adam. oğlan etkiler. Adem oğlu falan Onun zevk diye söylediği deyim. Çünkü güzel yaratmadı, melek yaratmadı. Ananı da yaratan Allah, karını Allah, mananı da yaratan Allah, balını da bakan Allah. Elbette yaratan Allah'sa rıza göstermek lazım. Ne diyor ya? He? Ama bu şairler İslam'ın özüne uygun eserler. Maalesef Mehmet Akif bile kafayı taşa kırdı. Mehmet Akif'in sabahatta bir şiirleri var. Allah'a söz. Allah'ın için bile girecek durumda zorlanıyor. Zorla, zorla. Ne görmeniz herkes mesela? Diyor ki, ağzın kurusun yok musun el adli ilahi diyor. Vahmet istiyoruz, ateşten gönderiyorsun diyor. Vahmet istiyoruz, ateş gönderiyorsun diyor. diyor. Kosova'nın önündeki işte, bak onlar yanmış, oraya yanmış, buraya yanmış. Ne olursa olsun kurban olduğum Allah'a ağzın kurusun diyor, yok musun el adli ilahi de. Hiç yok olunu mu ay Adi ay Adi öyle bir var ki, bu Osmanlı'nın son zamanı bu kadar bozulmasaydı, bu millet hafetleşeydi, Allah düşmanını mısallat eder miydi? Töpme zekültüsü Alâgar Efendi bile, bu milletek bu hale getiren hocalarla şeflerdir der miydi? Mesifat'ta 60 tane hocaydık, hepsi de Allah'ın heyecan, altı kişi namaz kılardı, gerisi namaz kılmazdı der miydi? Elginle ölçmekte istediğin yere kadın iktidarın yolu için der ağa'nın oğlu medreseye yazılı askerden kirar eder miydi? Sen bu kadar bozulursan Allah'tan kavruluş Allah edel kampüsü. adi vardır. Osmanlı'da yıkıldıysa yükümleyin mucik günahlar füdür etmiştir. İllâllâ yâvâ iğr-u siz kendi ihalinizi bozmadıkça Allah sizin nimetinizi değiştirmez mi Kur'an? Sen Müslümanın diyen Kur'an'a inanan bir adamsın, endoteşi yazmışsın. Bu millet kendi ihalini bozduğu için Allah'ın nimeti değiştirdi. Peki o zaman Allah'ın ne suçu var bunda? Bütün olayların arka planında mutlaka ne vardır? Ad-i ilahi vardır. Allah'ın inna la yazmîmî mis'âle davrâh zerya kadar zulmetmek diyor Allah. Onun için şahinlerin ara sıra esvallanıp böyle rezil faizi de sonuna dönüp diye batık tutukları tıp, vardır. Bize de çok şahidlik lazım değildir. Koştu ara yokken bir omul kavuş. Şahinlere azgınlar uyarlar diyor Kur'an. Kur'an'da şahinler suresi var. Şahinlere kimler uyarlar? Azgınlar uyarlar. El emerani özü bin müabileyi görmediniz her nafadı sizde devamı tuturlar. Önünle, burnuyla maalâhâli, yapmadıkları şeyleri söylentirurlar. Ayet! Onun için şairin biri, bir kadınla nasıl zina ettiğini kadından burnundan bakılmış, her tarafını bastırmış, tarif etmiş, hemen kadıyı entikal etmiş, şiiriyle beraber getirmişler. Zinadan adamı resimli çekler, <gülüyor> <gülüyor> ulan ne uyanık şairmiş, iç şairini biraz da hafızlık, lazım, biraz da alimli. Demiş hakim de, ne var? ...bize bir ayeti söylemeyle beraber zilâ yapmadığını ispat ederim. Ünlü de bir söyle demiş, hemen bu ayetler okumuş, şairleri azgın şairler her lafı adresinde dolanırlar, şairler yapmadıklarını söylerler. Deniz, Allah'a âletten gelir, çok kuvvetli geldi, dönüş, rahat dönüş ya, kolay. O zaman ayet, ne ayet okuduğunda geçiyormuş. Şimdi özel mahzemi o ne ayet çekiyor, ne alet. Ama Allah'ın huzuruna ayet çeker. Onun için, efendim biz işimize bakalım e, ve lakin İslam'a, Kur'an'a, sünnet'e uyan şiirler var mı? Sahabe-i İbrahim şiir söyler mi? Ebu Bedir söylerdi ona, ''Ancak Rasûlullah sallallahu aleyhi ve ki ora? ona şiir öğretmedik ve ona şiir yakışmaz.'' Çünkü ayet de karışır o zaman. Ama sahabe söyledi. Hatta Hasan, Mesul Hasan ibn-i sahabe'de ne derdi? Hey Haskender, üç yıldır bu hıfzıssızlar. Bir şiir söyle şu müşrikleri. Hiç et, onları alayim onları bilmezim et. Kim bilir yanımda daraber destekli i̇şte olsun derdi. Hadi daha sonra minber kurdum. Hadi bütün şu minberde kendisi de oturdu. Ben her şiir yakışmaz. İşte hepsinden iyi söyler. Bana şiir, o zaman bir şiir diye bilen oldu. Şimdi işte en e, efendim terbiye aracı. O zaman zirvede, o şiirle bu tarafı yıkıyor, burada o şiirle o tarafı yıkıyor. Hacı Hasan bir şiir söylerdi, müslümanlar huzir olup giderlerdi, helal olup giderlerdi. Onu söylürdü. Biz bu manada şiirle farklı değiliz. Ondan sonra şurfenik, şurfenik demiş Allah'ın kullarının haklarını çiğneyen zalimlere parayla destekçi olmak için, parayla destekçi olmak için konuk görevi yapanlar. Dikkat et. Şimdi, yani Zürt'e'nin, bir şey gibi söyleyeyim, polis. E şimdi bu polisler taraf olmaz mı? Bak diyor, vatanın milleti korumak için, asa yücül kesinlikle ömür etmek için, çalışan askerler ve polisler, yarat en başta olacaklar. Ama sana devlet bir güç verdi diye, sen bu gücü kendin eksile ve şaşırma kullanırsan, Adamı polis kimliğinle, istihbaratçı kimliğinle, efendim asker kimliğinle, insanları çete gibi özel kuruluşlar yapıp da baskı kullanırsa, var mı bunlar? Var mı? Olmadı mı? Ne oldu? Ne faaline, kimletin, kesap kalanıyor, ne mafya var, ne işler? Bine kalanıyor uyuşturucular, içinde bir eriyek müdürü, bir polis mi? Bir şey bir sebeke çıkıyor, içinden ne? Askerden serdanlar konuştan var. Abi, bunları kapsediyorum. Gair-i Meşru'nun, gücünü Gair-i Allah kullananlar. Allah'ıma Böyle bir şey olursa, bunlar baransiyede sahip olmaz. Allah onlara da terden asilesin. Vazucay'ın dışına çıkmasınlar. Sen şimdi, adama bir içinde gür. Dur. Adam yürüyor veya zordur. Kalkıp buna bir jok vurursan, bu bir hakkıdır. Adam sana jok vurmadı ki. Adam sana jok vurmaz. Jok vurmaya jok vurulmaz. Mesela şimdi buna adam duruyor güldüğü yerde veyahut da gelmiyor bir yerine ama adam cevabı bir şey çıkmıyor. bunu e bunun gözünü açarsan boğulmaz. Kısa bir sınaylı hareket edilecek. Yani onun karşı tarafın hareketine göre hareket edilecek. Ama şimdi durup durumu abdurum adama da cevap. Adam yoldan geçiyor, tıkır orada şimdi yani iş, vura vura geliyor. diye sana diyor yanındakine doğru. Ya kardeşim diye sana diyor olmaz yanarsın. Ahirette kul hakkına girersin. Müşter dikkat ister. Allah razı olsun sabrı olmayan, sabrı olmayan, sakinliği olmayanlar asker polis memur olmasın. Asker meclisi olmazlar. Ama sabırsız olmaz. Sabırsız olursa zararlı olur ya. Mutlaka alınırken bunların gereğine bir sabır teşkil olun. Bir tanik mu? Yani bu adam tanik mu? yolu. Tanik zaman ne yapıyor, önüne gelenek niye bu? Allah'a bir gemi kardeşim ya yani. gelene de kum aklınız yok, ondan dolayı berat edesin. Bak ne bildik Ali babaları rap ediyor. Hazreti Ali oldu On beşinci gece çıktı. Biriki de bir çıkıyor bakıyor. Biriki de bir çıkıyor yok yere Hazreti de Ali dediğimiz dikkat. Davu dairesi, Laram berat Şabanın. On geceyi geçtiğim, aynı derin çıktığım şu saatte elinden çıktı kenaya baktı. Hazret Ali bu e ne demeyecek? Nasıl hafızam diyelim? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dawud Aleyhisselam dedi ki, dikkat edin. Nerede saatte? Buraya dikkat edin. Şu an var ya, gecesinde bir gecesinde içinde bir teki patladı. Ma teala Allahü Aleyhi ve Selam, ne kadar Allahü Vü Kim ne istesek Allah karanlık geceyi mutlaka verecek kim hafistese mutlaka afet edecek. Ancak malemle günahşaran ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmiyorlar. Buraya dikkat edin bak. Bana ne ben gümrükte kanlığında çalışmayayım. E çalışanlar olabilir. Dikkat et. Ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmemek sahibi var. Zekat uçur zikre gibi İslami hakların dışında insanların kârlarından para alanlar Garaat gecesi, ah olmaz. Zeket alabilir demek. Değil mi? Vergi alabilir. Fitne alabilir. usul alabilir. Haklar var. Bu hakların dışında birisi kendi görevini kullanıp oradan bir şey aşırırsa, emanete kıyanet ve garaat gecesi, ah olmaz. Buna yardım yapaklı deden, tatillik şahitli deden, hepsi buraya dahil olunmaz. Hani, Eski yapı yani, eski yapı kimin ister? Şimdiki modern yüksekler ama eski yapı. Eski neden geçiyorsun? Köprünün başına ne kadar duruyor? Adam azarını, sapan yani köprü üzerinde çok Köprüden geçiyor lan bu köprüyi sen mi yaptın? Yok, babanın arkasından mı geçiyor? Yok. E bunu devlet yapmış, millet yapmış ne işe? Senin bu köprüden vergi alman hakımı? Eski yani. Yumuşadıken bir hizmete gitmiyor para. Yedi yüz yedi. Ne demiş orada işte o devri beni? Sakarların yatağını değiştirmiş derler. Sakarlar oradan atıyormuş. de tutamıyormuş. Devriş neydi avı atan bakalım parayı, geçsinler. Yağdığımızda işte, hak var. Deniş ki böyle. İşte denişi ne denişe? Deniş efendim... Geçme namet köprüsünden kova karsın süslenir. Yapma kimsi gölgesinde Yerse orastan yesin seni öyle bir şey yani. Yani kim kiyle uğraşana git aslana yol ol ya. Ne uğraşı bu çakallara? Ne demiş? Namet köprüsünden geçme, atmasına sigan gösterir. Hadi Evliya olarsan geçerse. Dedik, türlü Aram ne yapacağım? Parayı vereceksin yani. Alarmak bir laf tabi. Evliyat'ı boğulursun. Ama Evliya Allah olursa ne yapmış? Sakarya'ya bu işaret çekmiş. Orda köprü boş vermiş. Ondan sonra bu taraftan artık Ne olacak? Akça'dan kuru kuruldu. İçmişler yani. Şu ciddi bir tarafa bu. Anlat ama. Bu bir şekilde kara çaba alayanlar hafırmaz. Herkâh ile haber verenler, eşya ayıran, şerata uymayan, şirinler söyleyenler, eşya kadar düğü yapanları yaptıranlar, enstitriyen, emniyet kolluk görevini kötüye kullananlar, memurlar. Bu memurlukta çok sıkıntı var. Hakkın kadar kumandaşın görevini. Nefsine en uzak bir çar çıkartmayacaksın, falsifat mı edeceksin? Ne büyük adamlar var ama sayılara az, Allah sayın onu Yani hiç adam var, nefsini acık bir şey topluyor öteleyip. Elçi diye, kaygım esiyorlar bir taraftan. Elçah be, kubebi, nevutbezin bir de ne demiş Davud Alüsheram? Dalum, ut, tambur gibi müzik, al müzik aletleri çalanlar. Yani Davud diye, burada burada dört. Burada da sargılar, sevdiklerle, birlikte, zarzara kaçırma gibi, davete kaldırma gibi, düzeyi, müziğin ayrılmaz elemanları ile birlikte halinde berat gecesinde bunlar af olmaya manildir ama adam neşen tamuzdur veya adam ramazan tamuz ise yani o dağın buraya girmez, ütbe tam bir dağdan da sıkıntıdır. fakat bunlarda Var namazları kaçırma, içki mazakında oturma, kadın sesi ağrı, tahrik eden müzik, şehvet içerikliği, detay bunlar varsa kesinen haramdır. Bu haramlar da uzarsa sadece bu aletlerin çalınmasıyla da adam, efendim, mahrum olmaz. İmam-ı Nabisi'yi böyle cikrediyor. Şimdi burada bir dua var. Allah'ım Rabbi Davud, izinle mevda geze adil, neylez benim eşek zorakı diye. Her peygamberin duası makul müdür ve kudümü ne diye Her peygamberin duası neyse kabul. Şimdi davud aileden bir dua etmiş. Ey davudun Rabbi olan Allah, bu gece sana kim bir şey istiyor ve senden dua diyorsa, darat geceki dua edeni affet ve dua darat gece senden ateşi yene affet. Bu kimin duası? Peygamber duası, Davud aleyhisselam'a duası. Deraat gecesi bir peygamber duası var ki o gece dua ediyorsan mutlaka kalacağız. Peygamberin duası yere düşmez. Burada da neler var neler. Sabah Ansel'i ibn alın. Akabinde ne salavatlar, ne dualar, ne cikirler, ne namazlar, ne kağıtlar. Buradan bakın. Özellikle Deraat'ın günü için yemek pişirecek hanımlar sürme meselesi. Ve sahip olduğu ne işte Birista domu. Bakit şimdi ben şöyle gibi yaptım, Ne nezle yapayım neyse yani yapmayayım yani. Şimdi biz elimizdeki Eylül'ün altısına kadar gelmeyeceğiz. Şimdi biz ne atalım o zaman inşallah bilecek. O zaman sebepin bir, yani bir kenmiz 15 kenmiz arası, olursa, on yere gelme istiyorum da olursa 10 gün falan kaldık kayıtların diktésine. Ancak izin alabildiğimiz en azetlerinden. 12 gün, 10 12 gün içinde kayıp yaptıranlar arasında bizim içseler, genel yerden, ulaşabilirler kastınçılığa gülecek. Allah'ın nasip eylesin, kabul eylesin, kolay eylesin. Olur o gün diğer Olamazan'da hafifli Ramazan'da bir ömre Benimle beraber hacca dektir, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onunla birlikte hac yapmış sevabı insan eylesin. Yapamayanlara da nasip eylesin. İmkan olmayanlara da önümüzdeki günlerden nasip eylesin. Amin. Size de dua edeceğiz inşaAllah. Sonunda da helallatıyoruz. Daha geleceğiz. Eylül'ün altısı, Cumartesi'ye geliyor, emiş saat. Ne? Asıl. 20-55 saat alınmıyor mu? Alın neyse o zaman biz aksan arazlarımı geçeceğim inşallah. Allah'ım buluşsun. Onun için ben de biraz bu gece uzakmış olabilirim ama ne gibi oldu şimdi? 2 aylık 2 aylık toptan gibi oldu. Amla ve lakin siz günahver etmenize bakın. İnşallah sohbetleri övünceki e, günlerde de dinleyiz. Lanetim burada çekiyor zaten inşallah. Vurrahman. Bundan dolayı biraz uzak değilse size vazifelerinizi Mahved'in dergisinden takip edin. Ramazan bak ilk gece okunacak dua. Ramazan ilk gece bir namaz var. İlk kekisi ne zaman? 28'i 1'i. 28'i 1'i. O zaman ne yapıyorum? 27'i. Mesela çok önemli bir namaz. 80. saygada, derginin 80. saygasında o namazı kılarsa Ramazan'ın ilk kekisinin bir seneki bütün belanı afetlerden korunacağına garanti veriliyor. Alimler denemişler, hak bulmuşlar. Bu mesela 80. sayede. Ondan sonra bakın, Beraat Gecesi, söylüyorum, şeyde de söyleyeceğim ama Beraat Gelecek, dünyanın açını söylüyorum. Ömre bereket, rızka bereket, bir senelik belaları tefetmek için ne olacak? bir kere yâsî şerif olunca. Altı rekat namaz. İkinci rekatta, her rekatta altı kere iflası şerif. Bir rekat tutuyor, bir yâsî okunuyor. Ne niyetle bakarsınız oradan, ömre bereketli. İkinci rekat bulunuyor, ikinci rekat. Selam veriliyor, bir yâsî şerif. İçin, rüya bereket, yani işlerimiz için. Ondan sonra üçüncü rekat bulunuyor, selam veriliyor, bir yâsî şerif. Ondan sonra ona ne ile Bir sene fela görmemek. Ondan sonra ne var? On kere okunacak mühim dua var. Kitapta da var. Dergide de yetmiş ve evlendi sayıda Bunu ben seni sevdiğim için söylüyorum. Yetmiş ve yetmiş bir sene Allah önümüzü uzun etsin. Bir sene içinde sevdikleriniz de varsa onları da öğreteyim. İnşallah önümle karşılaşmayın bir sene içinde belaya kalkaçmayın. ve vücut darlığına tartılarken işleriniz bozulmasın inşallah. Bunun için ben size hep istediğim sayfada yazdım. İmam-ı Cegizli'yi, Seyir Ahmet Değerli'yi. Bütün evi yavrular naklediyor. Altı rekâtı kılarsanız, ondan sonra üç yaşın, iki rekâta bir yaşın, milletlerini yazdım, Tek tek. kitapta da var. Bunu yaparsanız, ondan sonra on kere okunacak dua. Bu duada çok manasım olsam, kimsesini, Arapça okuyan, Yansıtça okuyanını 75. sayfaya geçiyor. Ne diyor burada? Ya Arap! diyor. Yani ben size özetimi söylüyorum. Benim gibi günahsar kurum senden istemeye girdim yok ama, cömertliğin bana seni kapını gösterdim. Bu dünya kadar yaktan iyilik beni sana ulaştırdı. Bu kadar günaha karşı Anay Efendi'nden dışsını, hayrını çektenen, benim sana karşı cesaretlendirdiğin, sana dişli şey olmayan sıkıntılarını şikayet ediyorum. Sana gölge etmeyen murat barımı senden istiyorum. Senin benim halimi dinlem diye hiç tememe lüzum bırakmaz. Ey sıkıntıların sıkıntısını açan Allah! Benim derdimi sıkıntımı aç yâretliyim. La ilâ illâ ete dûhâneke in yedimcümüne zalimim. Ben de diyorum ki ben zalimlerdenim. Sen zalim değilsin. Bana ne ettiyse adalet ettin. Ben kendi canıma yazık ettim. Sen Eyüp Aleyhisselam'ın duasını kabul ettin, Luz Aleyhisselam'ın baron kanda kandak ederden halas ettin, müminleri de böyle kurtarılır diye beyan ettin, ben de müminlerdenim, beni de halas eder. Verin yüce Allah'ım! Sen herkese iyiliğini anlatabilirsin, kimse sana bir iyilik yapmamış ki iyiliğini anlatabilsin. Ey Celal ve İklam sahibi! Ey Öl-Öl-Bütuh sahibi! Ben burada Kafadan tercih ediyorum yani belki burada başka şeyler yapıyorum. Hatta ki tercime okusunuz. Cinanların ancak kendi. Eman girenlerin kurtarıcı ancak kendi. Korkanların emanı ancak kendi. Şimdi biter. Burada kaç kere okunacak? Okuyacağım. Okuyacak mısınız? Ya ben sizi çok seviyorum. Okumanız istiyorum. Hakikat okumanız istiyorum. Bir süre bana da bu üç ya bunu okuyun ya. Bak ne diyor Ey Allah! Sen ecelde, bana çıkakta, benim, bedbaht, mahrum, kovmuş, yüzü bas, bir kul olarak yazdıysam, bunu senden başka bilen yok. Bir kulla teremine, kötü adamlığının, kötü kaderinin, hakkındaki kötü kararını, mahrumiyetini, yanetliliğimi hatliliğimi ve düzelt parvumu senin ya Rabbi. Sen anlujide de ben oku!'' götür. Allah'ım şimdi yaradını ne yönlendir yani. Sen ya Rabbi beni tüm bir kitapta şerif bahtiyar düşüm oğul düşü hayırlara muvaffak olan bir kul olarak sabit eyle. Kim ki sen buyurdun. Senin buyurum hakkıdır. Senin dilediğin kitabında gönderdüğün Peygamberin insanında ne buyurdun? Ya Allah'ım ayşe abi, istediğimizleri istediğimi, istediğimi yaparım. Eğer sen bize böyle bir ayet buyurmasaydın, biz sil yaz diyemezdik. Ama madem böyle işlerim var, sil ya Rabbi, Hayırlı tarafa kaybet ya Rabbi. El ilham, kıymetli saban ayının on desinci gecesinde, hep önemli pozaların kaderlerin hüsnü bağlandığı, eceldeki karanların görevli meleklere tecel edildiği gecede Rasulullah Sınarşı'nlara yapılan en büyük teceli ürmetine 13. gece Allah-u Teala sihirleriyle tecel etti. 14. gece sıfatlarıyla tecel etti. 15. gece zatiyle tecel etti. En büyük teceli ürmetine bildiğinlik, dinlediğiniz ve senden başka kimsenin bilemeyeceği ne kadar bela varsa biz senden diyoruz, direniyoruz bütün belaları açarsın ya Rabbi alamin. Sen azizsin, en azizsin, en kelemlisin. Allah Teala Efendimiz Muhammed'e, Aleyhisselam'ına salam ve selam eyle. Bu gece biraz detaylı bir duaya mana verdim. Tercümesi bu kadar fizahlı olmayabilir. Burada bir... Çok rahat olur, söylüyorum şey yani. Bir tanıken günü de net ne bağlı kalarak çarjıda yaktım. Nasıl bir dua? Nasıl bir dua? Senede kaç kere okunabilir? Bir sene. Bir gece. O da bir gece. O da kaç kişi? Senede bir gece okunabilir. Yasin ne için okulursa o olur. Bir sene daha ölmemek istiyorsan bir Yasir Şerif. Bir sene daha rızık kadar bitirsek ne iki rekat Yasin Yasir Şerif. Bela görmemek istiyorsan iki rekat. Altı kulü Allah ile bir yaşları. Beşine de 10 kere bu dua. Ben sizi Allah için sevdiğim içinde yazdım, yazıyorum. Yaz noktada kalmıyorum, Unutuyorsunuz diye. tekrar ediyorum, her sene duyuruyorum. Ben de bu kadar yapabiliyorum. Allah beni de sevaçlasın. Sizin hürmeti de beni de affeylesin, muhafadat vermesin. Sizi Allah için sevdiğim için. Ondan sonra, tabii yüz vekat namaz, gününün namazları, gecelerin namazları, Sağdaki tabu şart, çünkü der, derginin yeri kısıttı, hepsini yazamadık. Kitaptan mutlaka okuyun, Bana aneredin inşallah. Efendim, şehit olarak ölmek, ölmeden cennete cihemi görmek, 70 bin melekle selamlanıp müjdelenmek, 700 bin melekle cennette köşke saraylar, günahlar inşa edilmek, bir seneye kadar üzerine günah yazılmamak, sayısız sayısız müjdeler. Ne namazı? Ferahat namazı. Kaç rekat? 100 rekat. Her vakitte ne okuyor? 10 kere kuruyorlar, peki yetmezse tüm de yardım olun. Faziletinin kaynaklarını kitapta da dergiledin. Bu adı ücretimin inşaAllah'a bakman allah Teala Hazretleri şimdiden hazırlanmamızı, akden, ikden, bedenen, ruhen hazırlanmamızı nasip edecek? Oruçlarına dayanmamızı nasip edecek? Gece mağazayı hiyayla gittesin, ilahayı mahfad eylesin. Fendenliği, gençlikliği, isen geçtiği bize idare eylesin. Allah'ım daraat ben size bu bizim dua diyeyim. An-ıslahane Rabbil A'lil al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al al ya Rabbi gönlüm yanıyor. Allah koru gelelim kavlimiz. Ya Rahman Allah'ım, Ya Rahman Allah'ım, Ya Rahim Allah'ım. Uzaklarda elinde kapıdaki çoluk gibi toplanmışlar gelmişler. Şimdi de kaç saatlik yollara dönecekler. Sen bunları görüyorsun. Ya Rab, devan utanacaksam da biz ne oluruz. Vakıf cemiatlerini bu dicle Irmağı'na ayırmışlar. Allah'ım ben isteyeceğim en büyük duam bu gece yani... bu kardeşlerimize bizi dünyanın her tarafına saçılmış olduğumuz ya Rabbi. deraat gecesinde dinimiz, Dünyamız, ehlimiz, sevdiklerimiz, hazretimiz, ehli sünnet ve cemaat mesutlarımız, Müslümanlar adına neler istememiştir rızana uyduysa onların hepsi kalbimize, ağzımıza geçir yana. Ne hangi şeylerden sığınmamız rızana muhafıbsa sevdiğim, dostlarım nelerden söylenirse hepsinden sığınmayı bize becektir ya Derat kesini bir seyemizin tüm muhakimeyle yarım. Derat kesini manevi halindececeğim bir sene daim ele yarım. Derat kesen evvel şu aklımıza engel olacak. Ne kadar kötü derlikler, inanca, ablağa, amanca varsa kılıptan kıyafetler. Ne kadar söylediğim, razı olmadım ama hasret var ise derat kadar bir daha dönmemede gere, o günahlara pişmanlık ve tevze bize nasıl ver? Aşkımızı nasip eyle, doğalancı kabul eyle, hayırlara, bereketlere nail eyle. Şaban Şerif'in tüm bereketlerine nail eyle. 27. gecesi de önemli. Nasıl ki Ramazan'ın 27'si kadir? Gecerdiğin 27. kimliği var? Şaban'a kim çekinmiyor? Şaban'ın 27'si çok önemli. Eski gecelerini hiyaya, bereketlerine nail eyle. Ramazan Şerif'in imanla, sartafiyetle kayılla, halim eyle. Hadi bir gecesine Ya Rabbi, dostlarım gibi yetişmeyi yazın böyle, dostlarım gibi muvaffakat etmeyi yazın böyle. Bayramımızı dostlarımızın bayramı yazın böyle. Bunu onlardan adınmışlıkla bize bayramına yazın Ya Rabbi, bırak o adamın altını. Ben bu kardeşlerimi sana emanet ettim. Onlar beni, beni sana emanet ediyorlar Ya Rabbi. Hepimizi kayın ödemeyle Ya Rabbi. Yardımcılarımızı ziyadeyle, engellerimizi icame Haşet, kaşak peşinde koşan, kuşlanan, derisinde tüm sesini keşfedirken de fırsatlarla yarabbim. Hepimizin manevi iddiazlarımızla yarabbim. Kostlarımıza eda, hastalıklarınıza şifa, saygı bıraklarımıza nâliyet verip, sabirimizi aileyle, ailelerimizi yâreyle, çocuk çocuklarının sağlığı yöreyle, beraat edemici bir semenin gönül noktası ile, o şuurla kavuşmayı, sabahına çıkmayı, masifini yöster eyle, âmî kendilerine harbi hayden Amin <..Asim> amin <Allah> bu nutfa üzerine selle Allahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammedin paialiye samiyetle tesbih ederiz. Ve ilanımız var. Kısaca ilan ediyoruz. Eden bir eden hizmetinde bulunan marifet sekiz 8 Haziran Pazar günü öğlen vakti mukaddem saat 2.30'da icazet namazımız var. Ben de orada olacağım inşallah. Bu icazet farklı Seyyid İmran Hazretleri sahih isnadlı gelen sahih Müslim kitabını okuttu. Sahih-i Müslim kitabından icazet var. Hadis icazetimiz Türkiye'de pek istifade olunmuyor. Hiç ben de bugüne kadar duymadım. Hem Allah'ın desteğiyle korunur. Seyyid Hazretleri'nin icazetine bekleriz inşallah. Sahih-i Müslim icazetinin kadınlara da yer var. Kadın artık bu merkez bağı ve tecdid hadis için geliriz inşallah. Allah hayrını ihsan eylesin muhafaza eylesin. Amin. Halk ayının <gülüyor> cumartesini açan arzımı takipen Allah'ın tekrar buluşmayı nasip eylesin. Evet, bu öndeki arsalar da alındı. Buranın etrafı açıldı inşallah. Benimle gelip bayanet yüzlerimizi kesecek kalmadı inşallah. Bundan dolayı sizle de anlaştık. Dediğiniz yardım edildik. Onlar da borçlar düzgünün kapıları aldılar. Uğraşıyorlar. Yardımlanca esir geliyelim. Şaban benim ayımda, benim ayımda bana yardım edene Allah rahmet etsin. Vazirullah'ın duasına Allah sizin ailetsin. İkâniyete, el-i sinyete, bu gibi devlet vermiyor seçelere. Yardımlarınızı esirgemeyin. Vakfum değerliğinizi zahil zâlet, etmesin, Hazretleri'niyle. Evet, kardeşlerim, benden yana sizlere haklarınız helal olsun. Siz de bana haklarınızı helal edin. Ben yana helal olsun. allah Teala rızasını cümlenize helal etsin razabından muhafaza etsin. Amin. Rasulullah sallahu aleyhi ve selleme, bu muhafaza Selam gönderiyor musunuz? allah Teala, halkı kabul ettiğimiz gibi, çöktü ettiğin yerinde nasip eylesin. İlerine ulaştırmayı uğraştırmayı nasip eylesin. Altı ay içinde daha ziyade, çöktle, açla, gülletleyin, bu İslam'ın üyesine de eylesin. Âmin, gençler. Nâ Rıcıhan'ın zana acâbi eylesin. Âmin, Âmin, ve yâzi. Bakın Allah azze ve celle seninle Efendim, hasta olanlar, hadil yarab, bizi cemaatindeki şifalı nikâmeyle, kanser olanlar, hastanede olanlar, Allah müjde etti ne hayırlı işler nasıl geliyor, istislar hayırlı işler, işler nasıl geliyor? Allah'ım bu mübarek ede hayırlı mücadele, şifalı nasıl geliyor, devamlı nasıl geliyor? Allah kavruk kazası geçirmişler, hepsi kaldırmak artık bir hayat alır. Ya kabr alamayın, ne yapar onlar Aile huzurları isyan eyle, huzursuz olanların ailelerinin hiç değil, üzere, zikir üzere eyle. Ağabeyiz ya. yapanlara, okuyanlara kesin zekalar faydalı, innen nefiri. Amin biz rahmet eyle, kabiller nurey. Sabahattin hafiften vefat etmiş ve bu cemaate evden gelip, şimdi kabilden bizden hediye bekleyen kardeşlerimiz, ikbanımız, sohbet arkadaşlarının için buydu. Esheri en la, Allahummus sala yallah Allah Muhammadun sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah Allah ile Imagine on one lap in the swimming on